arabanın içinde daha ne kadar oturacağız Emil? <gülüyor> Müfetteş Musak orada adamlarıyla birlikte dimenin yanaşmasını bekliyor Öyle mi? Dinledi yani Asıl sen dinle Kör müsün Emil? Evlendiğimiz ilk günden beri acaba bu adam ne zaman bir erkek gibi davranacak diye sorup duruyorum kendimi. Oraya gidip bir merhaba diyeyim mi istiyorsun? Elimi uzatıp evine hoş geldin ortak her şey yolunda Savaştan sağ salim yuvana döndüğüne sevindim Yıllardır yolunu gözlüyorduk mu diyeyim? Evet işte bunu istiyorum Müfettiş Musak'ın önünde ha hı hı, Müfettiş Musak'ın önünde Ya çekliği sorarsa Trip Böyle bir zamanda iş mi konuşacak sanıyorum evet, Ne yapacağı belli olmaz Sessiz ve tehlikeli bir adamdır Ne zaman patlayacağı belli olmaz Üzücü durumlardan kaçınamazsın Emir Jorget öldü artık Çok korkunç ama gerçek Şimdi dost doğru oraya git ve Yapamam diyen yapamam oh, Başım dönüyor Meydan bulanıyor Daha fazla dayanamayacağım Dayanırız ya! Merhaba Aşk, nasılsın? İyiyim iyiyim, arabam şurada! Afrika pek değişmemiş. Değişti değişmesine ama gözle görünmüyor. Ya sen nasılsın Rip? Ben de öyle. Değişikliğim gözle görünmüyor. Emin'le Diyan nasıllar? İyidirler sanırım. Onları epeydir görmedim. Seni karşılamaya gelme işlerine şaştım. Telefon edip geleceğine haber vermiştim. Emin savaş boyunca neler yaptı? Nazilerle işbirliği yaptığı söyleniyor. Peki sen ne diyorsun polis müfettiş olarak? Ben biraz kuşkuluyum. Nazilerle işbirliği yapmak için... İnsanın ne kadar kin ve nefret taşıması gerekir. Bir de cesaret tabii. Benim tanıdığım Emil kinci değildir. Tabii yürekli de diyemeyiz. Biliyorsun Emil her zaman hastalıklıydı. Tabii. Ne var ki hastalıklarla türlü türlüdür. Bağışla beni Hastaneden geri çıkmış bir adamla konuşulacak şeyler değil bunlar. Önemi yok. İyiyim artık. Miden makine tüfekle delik deşik olmuş diyorlar. Yaşaman bir mucize. Bakşak. Görüp geçirdiklerimden sonra mucizelere inanır oldum. Heh, madalyaların da bunu gösteriyor Yaralanmam bir aslantıydı, aptallıktı Bizi kamyondan aşağı indirip koşuna dizdiler Aslına bakarsan madalya almam da bir rastlantı sayılır Benim hakkında bu kadar bilgiyi nereden aldın Jack? Uzun süredir uzaktaydım biliyorsun <Gülüyor> Georgette anlatmıştı Anlıyorum Nerede şimdi? Morgda Bu sıcakta onu evde bırakamazdım Evet Doğru oraya gidelim Jack Gitmek istediğine emin misin? Evet Bak Hemen görmen şart değil Sabahı beklesen Uzak yoldan geldim Neden bekleyin Buyurun efendim Şu gözü çekin lütfen Evet. Şimdi de yüzünü aç. Şorşet. Otur rip. İç şunu. Canım. Ben buna nasıl dayanabileceğim? Evet. Bak. Georgette senin karınsa benim de eski arkadaşımdı. Hem de çok eski bir dost. Vatanımdan, Paris'ten bir anı. İzin ver de acını paylaşayım. Tanrım. Dur Rey gitme. Sağ ol Jack. Her şey için sağ ol. Ama bana dadılık yapmaya çalışma. Uzun süre düşünmeye vaktim oldu... Telegrafını Amerika'da hastanedeyken aldım. Rip, bir türlü aklıma almıyor. Jack'ı iki kere ki hep beş ediyor. Rih. Rip, rip durma bana Jack. Söyle bana neden neden dinsel inançlarına uymuyor bu? Bütün yaşamı karşıydı böyle bir şeye neden neden yaptı bunu? Neden Allah kahresin? Biri bana bir şeyler açıklamalı Jack. Yemin ederim benden bir şeyler saklıyorsun Bana yalan söylüyorsun Bazı şeyleri benim için kolaylaştırmak istiyorsun Rip otur otur lütfen otur Uykuya ihtiyacın var Şu halde bak bir Bir yıkıntı gibiyim Kendine niçin acı çektiriyorsun Rip Georgeet kulağının hemen üzerinden vurulmuş Cildinde barut izi var Silah da uyuyor İntihardan başka bir şey olamaz Gel seni arabamla evine bırakayım Rip. Dinle şak. Ben buna inanmıyorum Deli olduğumu düşüneceksin. Evet, belki de deliyim ama inanmıyorum. Dört yıl uzun bir zaman, uzun bir yol. Afrika, Avrupa, Almanya, Amerika'daki hastane. Bu işin içinden canlı çıktım ama ben bile inanamıyorum. Ama döndüm. Yuvabın hayali gözlerimin önündeydi. Hoşsa şimdi yolun bir uçurumun kıyısına ulaştı. Hadi gel, seni evine bırakayım. <gülüyor> Evime. İnanmıyorum bunu acak. Neden böyle bir şey yaptığını anlayınca ya dek de inanmayacağım. Evet. Neden bilmiyorum ama birden herkes yabancı gibi geliyor bana. Burada kendimi yapayalnız hissediyorum. İyi akşamlar Nüno. Vay vay vay vay. Kimi görüyorum vay rey. Hoş geldiniz efendim, evinize hoş geldiniz. Hemen, hemen! Aradan bunca yıl geçti ha Bayrı'dan, bayrı'dan. Seni son gördüğümden bu yana, epey değişmişsin. <gülüyor> Bütün eski giysilerimi yaktım, şimdi zenginim artık. Eski bir dostu gördüğüm için böyle neşelen beni, bağışlayın Bayrı'dan Acınızı unuttum sanmayın. Güzel hanımınız, çok güzel hanımınız. Şey. ...acaba çiftlik evinizi satmayı düşünüyor musunuz? Orada yalnızca acı anılar var sizin için. Oh, size iyi bir fiyat ödeyebilirim. Hem peşin. Amerikan doları ya da İsviçre frangı hangisini isterseniz. Geçirdiğimiz şu acı yıllar sırasında epey para yaptım ben. Savaş nasıldır bilirsiniz. Biraz şansım yardım etti. Biraz da nasıl denir? Beynimi kullandım tabii. <gülüyor> ee... Yok yok kızmayın Bayrırdın Servetimi vatan için cephelerde savaşan O kahramanlara borçlu olduğumu bilmiyor değil. Yine sizi şaşırttı değil mi Bayrırdın İspanya'nın en büyük dansözüdür o Düşünce mi sorarsanız e... <gülüyor> Baksanıza her yani elektrikli sanki Belki nerede oturduğunu bilmek ister Nerede oturduğum umurumda bile değil <gülüyor> Çiftlik eviniz için yaptığım öneriyi yineliyorum bayrırdım. Evinizin mutlu bir çatı olarak e, bulmayacaksınız eskisi gibi. Size iyi bir fiyat vereceğim. Çekil yolumdan solucan e, Karlınızın öldüğünü biliyorum bayrırdım. E, alt üst olduğunuzu biliyorum. Yorjet'ten söz etmeye devam edersen burayı senin başına geçiririm. E, oturun lütfen bayrırdım. Burada şiddet göstermeniz gerekmez lütfen de, lütfen. Özür dilerim. Yalnızca evinizden söz ediyorum. Orasını çok istiyorum. Bu konudaki düşüncenizi söylemediniz daha. Bana böyle bir öneri yapmak için çok yürekli olmalısın. İşte düşüncem bu. Defol yolumdan Nino. Kapatıyoruz bayım. Ee, dur bakayım Luis. Ben bu beyi tanıyor gibiyim. Evet. Sizi tanıyor muyum acaba? Ne bileyim ben. Aa, bilmiyorsunuz demek. <gülüyor> Oysa sarhoş bile sayılmazsınız <gülüyor> da. Canın kavga mı istiyor ahlak? <gülüyor> e, yapmayın baylar. Kavga çıkartmayın. Kapatmak üzereyiz. Bu Rird'in ta kendisi. <gülüyor> evet. Ne olmuş yani? Pek Pedro'yu anımsamıyor musunuz? Hangi Pedro? Pedro Aranda. Pedro Aranda. <gülüyor> 1939'dan Nairobi'deki şu sıska Portekizli çocuk mu? <gülüyor> Ama artık sıska değil o. Ee, şimdi değiştim artık ha öyle değil mi? Vay canına seni bu pilot şapkasının altında sokakta görsem tanıyamazdım. <gülüyor> ee, çok sıkı bir pilot olmuşum ha. ha öyle çok sıkı görünüyorsun gerçekten. Çok havalısın. Demek hala uçuyorsun he? E artık kendi uçağım var. Çok güzel bir Amerikan uçağı. Hmm. Şimdi Afro Aero uçak şirketindeyim ben. Para için her yere uçarım. Ama Portekiz Ginesi'nin dışında tabii. Para ha. Hala çok düşkün müsün para? Hayır hayır ben nefret ediyorum paradan. Ama kızlar çok seviyorlar parayı. Ne anlıyorsunuz değil dakika, mi? Pedro. Portekiz Ginesi'ne niçin gitmiyorsun? Ha. Lütfen bayım. Neredeyse kapatacağız. Getir Ruiz getir. Rird'ın eski bir dostumdur benim. Hmm. Eee e, savaştan önceki eski işinize mi döndünüz bu ithalat, ihracat işine? Başka bir şeyden söz edelim Pedro. Hmm. Afro Aero şirketi neler taşıyor örneğin? Ne olursa her çeşit yük Bazen keçi derisi Geçenlerde de polis için röntgen filmleri getirdim Takara'ya Banyo edilmeleri için Polis için röntgen filmleri <gülüyor> Müfettiş Musak'ı tanırsınız o. Evet tanıyorum, tanıyorum. Ee, İyi bir iş Çok iyi bir iş uçmak Afrika büyük ama yollar kötü Hele yağmur mevsimi gelince o Pedro'ya çok iş düşer Belki ee, belki, ee... belki sizin de bana bir gün işiniz düşer <gülüyor> e, Musak'ı röntgen filmlerini mi gönderdi? Mi? Evet evet. Biraz daha çok para kazanma oğlanam olsa diğer o kötü işlerden vazgeçerdim tümüyle. Hangi kötü işlerden? Senior Afrika'yı bilir. Her zaman gizlice sınırı geçmek isteyenleri çıkarıyoruz. Zeyn yetenekli kızlar getiriyorsun. <gülüyor> Nino'nun yerine değil mi? İspanyoldan sözleri falan. Nino'yu tanıyor musunuz? Aa, size o söyledi bunu değil mi? <gülüyor> Onun dişlerini kıracağım. İşte ilişkileriniz baylar. Gel gel evet, sen de bizimle hiç. Siz Bay Riordan'sınız değil mi? Evet. Kusura bakmayın. Sizin olduğunuzu bilmiyordum. Bayan Riordan'ın kendisini vurduğunu duymuştum. Üzgünüm. Yani şey... Oh tanrım. Bilmiyordum Hayır, Pedro gerekmez. Bunu içip çıkacağım. Eve gitmem gerek. Dinlenmeliyim. Ben de sizinle geleyim. Ha? Sizi arabamla bırakırım evinize. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Eve kadar yürümek istiyorum. Kendinize geldiniz mi biraz? Ha? İyi misiniz? Tabii, tabii. iyiyim. Sizi bırakmak benim için hiç de zor olmaz. Ha, sağ ol, istemem. Eve kendi ayaklarımın üzerinde gitmek istiyorum. Hadi, hoşçakalın. Güzel. İspanyoldan sözsün Ne işin var burada Kusura bakmayın biraz şaşırdım da İçeri öyle bir daldınız ki Uyuyamadım aşağı indi. Sizi daha geç bekliyordum Oturun oturun lütfen Çok yorgun görünüyorsunuz <gülüyor> Döndüğümden beri herkes bana oturmamı söylüyor Hasta gibisiniz biliyorum, biliyorum. Bunu da söylediler Kusura bakmayın Yani demek istiyorum ki Sizi Nino'nun yerinde gördüm Konuşmak istedim ama fırlayıp çıktınız Arkanızdan ben de çıktım göremedim Sizi üzdümse bağışlayın Georgeet. Size biraz kahve getireyim Hayır hayır Şurada bir dakika durun size bakmak istiyorum Niçin ne var bende Bu giysiyi nereden buldunuz ha, Jorjetim de bu Biliyorum nereden aldınız Bana kendi vermiştim Size mi verdi Beş yıl önce ona doğum günü armağanı olarak almıştım bunu ne düşünüyorsunuz? Artık ne düşündüğümü ben de bilmiyorum Bir dansözün burada ne işi var? Dansözler hakkında pek iyimser düşünmüyorsunuz anlaşılan Müşterilerle birlikte yukarı çıkmıyorum Eğer öğrenmek istediğiniz ya, buysa Özür dilerim George mektuplarında benden söz etmedi mi? Sizden mi? Hayır Hiçbir söz etmedi? Bilmiyorum anımsayamıyorum söz etmedi Neyse şimdi konuşmak zamanı değil Rip. Bana Rip demeyin ne ben sizi tanıyorum ne de siz benim Ben sizi tanıyorum Bana fotoğraflarınızı gösterirdi Eve gönderdiğiniz madalyayı Almanya'daki hastaneden yazdığınız mektupları da gösterdi Sonra Amerika'dan gönderdiklerinizi Savaşta bulunan birinden gelen bu mektuplar Kitap gibiydi Evet sizi tanıyorum Giyisi çıkart o giysiyi çıkart onu Hemen çıkart Bu giysinin benim için bir anlamı var onun giysilerini giymeni istemiyorum Tabi tabi Daha önce düşünemediğim için aptallık ettim Tabi hemen çıkardım ya, Dur Tanrı aşkına söyle Burada ne yapıyorsun Bekliyorum Neyi bekliyorsun On yıl boyunca koşuştuktan sonra insan beklemeyi öğreniyor Herhangi bir şeyi beklemek koşuşmaktan daha kolay Yorgunluktan yıkılacak gibisiniz Niçin yukarı çıkıp yatmıyorsunuz Konuk odalarından birini hazırladım sizin için Benim kendi odam var Orada yatmak istediğinizden emin misiniz? E, yani yani demek istiyorum ki Pek çok anı olmalı o odada <gülüyor> Sen anılardan ne anlarsın? Hiçbir şey Hiçbir şey anlamam Dünyada acıyı bilen yalnız sensin Ne oluyor sana? Niye aksileniyorsun? Ya sana ne oluyor? Bir erkek böyle mi davranır? Yaşamak zorundasın Biraz dinlensen sana yetişmesi için bedenine fırsat versen nasıl olur? Yorgunum. Evet çok yorgunum. Ne kadar haklı olduğunu bilemezsin. Ona çok benziyorsun biliyor muydun bunu? Uyumaya çalış. Hadi çık yat. İstiyorum ama olmuyor. Uyumayı ne kadar çok istediğimi Tanrı bilir. Dene çok kolaydır. Yalnızca gözlerini Hı. kapat. Hemşireye benziyorsun. Öyle mi? Hastanelerde yaralı erkekler arasında çok bulundum. En kötüsü ne biliyor musun? Kendime acımaya başlamam. Bundan hoşlanmıyorum. Hakem dokuzu saydığı zaman ayaklarının üzerinde duramayanlardan hiç hoşlanmam. Nedir o dokuz? Dokuz değil on. İşim bitik. Nakavt oldum. Ve bu hoşuma gitmiyor. Tam bir Amerikalısın değil mi? Hayır. Ben benim. Taş kalpli biri. Sen mi? Senin gibi adamlar taş kalpli olamaz. Ha, beni iyi tanıyor gibi konuşuyorsun. Mektuplarından anladığım kadarıyla iyi tanıyorum. Sen benden bir şey istiyorsun değil mi? Hem evet hem hayır. Yanıtlaması güç bir soru. Hadi bu kadar konuşmak yeter. Bırak gideyim. <gülüyor> zavallı boyu, zavallı heykel Saçlarımı belimden aşağı salıvermiş Elimde bir üzüm salkımıyla ona poz verirken içinde taşıdığı o büyük aşkı kavrayacağımı sandı <gülüyor> Bir Dionysos töreninden çıkıp gelivermişcesine ona kapılırım sandı <gülüyor> Zavallı romantik adam Oysa her zaman hayır dedim ona Umutları boşa gitti Ama kente epey dedikodu yapıyorlar Georgette Davranışlarına biraz daha dikkatli olsan Oo, Bana güvenin yok mu sevgilim Sana her zaman sadık olduğumu biliyorsun Ah, burası Paris'ten o kadar uzak ki Afrika'nın ortasında başka hiçbir Eğlencem yok ki benim Böyle aptallarla eğleniyorum işte Kızma bana ne olur İçimde bir kötülük yok biliyorsun Kentteki dedikodulara gelince Herkes biliyor ki bu heykelin ayakları yok Neden mi? Çünkü işini bitiremeden ondan sıkılıp Kovdum yanımdan <gülüyor> Zavallı adam üzüntüsünden ülkeyi terk edip gitti Seni anlıyorum ama yine de oh, Hadi sevgilim Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor Şorşet Ne oldu sana Neden yaptın böyle bir deliliği Umutsuzluk mu korku mu Korku Neden korksun Neden tanrım Nedir o Ah siz miydiniz rip? Korkuttunuz beni. Günaydın. İçeride biri var sandım. Dün gece Nino adınızı söylemişti bana ama unuttum. Dün gece değil. Önceki geceydi o. Yeah. Uzun süre dinlendiniz. 20 saat uyudunuz. Adıma gelince İnes. İnes Camillo. Memnun oldum. Ben de. Önceki gece herhalde deli gibiydi Evet. Ama bana açıklama yapmanız gerekmez inan. Çok utandım. İçkiyi fazla kaçırınca insan ne yaptığını ne dediğini bile anımsamak istemiyor ertesi sabah. Özür dilerim. Hiç gerekli değil. Ee, siz uyurken müfettiş Musak geldi. Ya. Musak gene geleceğini söyledi. Ee, Dölegreler de geldiler. Geçen gece sizi karşılamaya rıhtıma gelemediklerini söylediler. Emine ve Diyan Dölegre'yi tanıyor musunuz? Evet. Evet bir süredir tanıyorum. Ne oldu neden daldınız? Önemli değil. Aklımdan bir şey geçti. Size inez diyebilir miyim? Tabii, dansözler zaten hep ilk atlarıyla anılırlar Yani gece kulübü dansözleri demek istedim Çok iyiydiniz, tam bir İspanyol'dunuz Yok, pek o kadar değil O gürültü de dans etmek zor Geldiğinizi görünce çok şaşırdım Nasıl tanıdınız beni? Georgette bütün resimlerinizi göstermişti Amerika'dan gönderdiğiniz o resmi Sonra yüzbaşı olduğunuz zaman gönderdiğinizi Sonra da diğerlerini Burada durmuş konuşuyoruz. Oysa açlıktan bayılacaksınız neredeyse. Ah, hizmetçi nerede? Bu mı? Çarşıya yolladım. Akşam için balık alacak. Jambonlu yumurta yer misiniz? Eh, olabilir. <gülüyor> Babam savaştan önce Madrid Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı profesörüydü. İspanya İş Savaşı'ndan önce demek istiyorum. Şimdi nerede? <gülüyor> Eski bir İngiliz kasabasının dar yollarında ile birlikte dolaşıyor olmalı. Belki de Hamlet'i e tartışıyorlardır. <gülüyor> aptalca şeyler söylüyorum değil mi? Ya hayır, hayır, hayır. Bir şeye içten inanıyorsanız o şey gerçek sayılır. Çok anlayışlısınız. Her zaman değil. Bu sabah öylesiniz. Bu sabah öyleyim. Babam büyük bir bilim adamıydı. Kengine bir işte iki kez konferans vermişti hem de İngilizce. Ben o zamanlar küçük bir kızdım. Onunla çok övünürdüm. Üniversitede onu herkes sayardı. Ama 1937'de faşistler evimizi basıp onu vurdular. ...masasının başında Teğmen sonradan çok üzüldüğünü söyledi Profesöre saygısı çokmuş ama Tanrısız düşmanın ...haklı olduğunu ileri süren adama ...acılması yokmuş Kötü talih Üzgünüm Birdenbire neden böyle konuşmaya başladığımı bilmiyorum Yıllardır kimseyle bu şekilde konuşmamıştım Kahvaltı edecek, nasıl olur? Tabii, tabii. Neden, neden bu kadar ...duygusal davrandığımı anlamıyorum bana niçin öyle bakıyorsunuz? Şorjet'e benzediğinizi düşünüyorum Öyle diyorlar Ama pek benzemiyorum Saçlarım yüzünden benzetiyorlar sanırım Ama başka yönlerden de Aşağı yukarı aynı boydasınız Geçen gece sandım ki Biliyorum İçki de bazen işe yaramıyor Bundan söz etmeniz şart mı? Hayır sizi bu kadar rahatsız ediyorsa söz etmeyiz Size gerçek düşüncemi söyleyeyim mi? Evet Beş yıldır uzaktasınız bu süre içinde başınızdan öyle şeyler geçti ki... ...sanki on yıl önce ayrılmış gibisiniz buradan. Georgette'i tam olarak gözünüzde canlandıramıyorsunuz. Hayalinizde yeni bir resim çizmişsiniz. Evet, işte düşüncem bu. Eh, pek kötü bir varsayım değil. <gülüyor> Beni bağışlayın, sizi kırmak istememiştim. Biliyorum, biliyorum. Belki haklı olabilirsiniz, beş yıl uzun bir süre. Georgette, yuva, temiz bir yaşam düşüncesi... ...dirlik ve sağlıklı bir yaşantı özlemiyle karışmış olabilir belliğimde. Bay Herder! Ah, sen misin Süleyman? E, sizi bir daha görebileceğimi sanmıyordum Bay Herder. Savaş uzadıkça uzuyordu. Ben de durmadan yaşlanıyordum. Ama Tanrı görüşmemizi istedi, elhamdülillah. Süleyman, yaşlı dostum, nasılsın? İyiyim efendim. Köpeği yakalaması için bir sopa fırlatıyordum. Gölgeni gördüm köşede. Birden elinde silahla yaklaşan bir düşman sandım. <gülüyor> Yıllarca düşman gözledikten sonra sopa gibi basit şeyler düşünmek zordur. Hayır. Mesele bende, içimde. Uçurumun kıyısındayım sanki. Siz savaşa gittiğinizden beri dünyanın çakları epey dönüp durdu. Herkes benimle kapalı konuşuyor. Hiç sen açık konuş. <gülüyor> Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Bayrard'ın. Tidirgin bir adam sopayı silah sanabilir. Niçin böyle konuşuyorsun? E, Nino'nun yerinde yaptıklarınızı duydum. Ortalığı birbirine katmışsınız. Aklım başında değildi. Ama bu koşullarda doğal. 5 yıldan sonra insan değişebilir. Aptallara ve fırsatçılara dayanamaz olur. Sopalar silah gibi görünebilir. <gülüyor> ha, gel salıyor ki gel. Ha, hatırlamadı beni, gelmiyor. Bayan Yıldız nasıl sandı? Ha, Süleyman bak gel şöyle. Biraz oturalım. Benimle açık konuşuyor. Burada neler oldu? Polisler geldi. Müfettiş Musak. Her yanı iyice aradılar. Kim çağırdı polisi? Ben. Bu hala bütün gece evde yoktu. Köye akrabalarını görmeye gitmişti. Ertesi sabah erkenden bayana buldu. Bana haber verdi. Ben de müfettiş Musak'ı çağırdım. Ne dedi Musak? Her zaman ne kadar soğukkanlı olduğunu bilirsiniz. Çok az konuşur. Biliyorum biliyorum ama ne dedi? Belirli ipuçlarına dayanarak... Bayanın gece kendisine vurduğuna karar verdi. Silahı sizin tabanca koleksiyonunuzdan almıştı. Geçen gece buraya geldiğimde de bunu söylediler. Ama bana gerçek değilmiş gibi geliyor. Müfettiş Musak sizin dostunuz. Ben de. Size niçin yalan söyleyeyim? Bana soru sorma. İnsanlar sorular sormak zorundadır efendim. Yanıtları ise Tanrı'dan başka kimse bilmez. Bak bana yanıt ver yaşlı adam. Çift anlamlı sözlerle konuşma. Acı şeylerden söz etmek zordur. ...seni kırdı. Hayır bayım. Başım önümde bir köşeye çekilip yas tutacağımı mı sanıyordun yoksa? Herkes kendine göre acı çeker. Uzun, çok uzun bir yoldan geldim. Kalbim paramparça. Ama birbirine tutmayan kısa yanıtlar veriliyor bana. Bu da beni kızdırıyor tabii. Sopa size hala silah gibi görünüyor. Belki, belki. Aklım karışık. Ama şunu anlamanı istiyorum. İçimde bir öfke var, büyüyor. Karşılık vermek, dövüşmek istiyorum... Ben yokken burada neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Elimi nereye atacağımı, neyi arayacağımı bilmiyorum. Ama kendi bildiğim gibi savaşacağım. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Evet. Bu sıradan bir olay değil. Bir erkekten bu koşullarda bir köşeye çekilip sessizce acı çekmesi beklenemez. Anlıyorum. İnanın bana anlıyorum. Yalnızca kadınlar ağlar, erkek ise dünyaya kuru bir yüzle bakar. Aa, günaydın Rich. Usama iyi görünüyorsun. İyice dinlenmişsin. Dün seni görmeye geldim uyuduğunu söylediler. Evet İnez anlattı. İnez? Ha! <gülüyor> i̇şte Amerikalıların en hoş yanı. Onu aylardır tanıyorum ama o hala Bayan Camilla benim için. Sen hemen adını söylemeye başlamışsın bravo. Buna biraz bozulmuş gibisin. Hiç değil hiç değil. Ben her olayı filozofça ele alırım. Neyse bavullarını getirdim. Binlerce teşekkür. Geçen gece halin berbattı. Ayrıntılara mı gireceğiz? Anlayamadım. Bakşak, benimle saklanma şey oynamaktan vazgeç. Geçen gece aklım başından gitmişti, buna kuşku yok. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ne yaptıysam yaptım ve artık bunu unutmak istiyorum. Buraya belki gerçekten benim eşyalarımı getirmek için geldin. Belki aklının gerisinde başka bir şeyler var. Belki de şu İspanyol güzelinden hoşlanıyorsun. Ya da belki bana nasıl olup da bu kızın benim evimde kendi evindeymiş gibi rahatça yaşamakta olduğunu anlatmak için geldin. Dünyanın çivisi çıktı Rip. Seninle görüşmeyeli beş yıl oldu Ve bunca yıl sonra burada yol üzerinde durmuş Neler konuşuyoruz Ben yalnızca dostlarımla konuşurum Jack Bir Amerikalı için fazla esneksin Reed Birçok yönden Avrupalıya benziyorsun Unutma ben Afrika'da doğdum İlk dünya vatandaşlarından biriyim Neyse Reed Sağlığın nasıl kendini iyi hissediyor musun Evet evet oldukça iyi var ruh da beden kadar kolayca iyileşebilse Uzak Cenazeyi ne zaman kaldırıyoruz Yarın sabah. Hazırlıklarla ben ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Ben de Ahmet'le konuşmalıyım. Şu Medine'li taş yontucusuyla. Georgette nasıl bir taş isterdi dersin Jack? Bilemiyorum Rip. Belki de evdeki o heykelin bir eşini oydurmalı taştan. Yaşamanın zevkini, yaşama sevincini yansıtan bir heykel o. Mezarına yakışmaz. Haklısın. Silah koleksiyonunun başında durup... ...32 kalibrelik mavzeri alan ve başına dayayan birine göre değil o heykel... Bu ölüm de Georgette göre değil O Dianizo sevkili birden elindeki Üzüm salkımını bir yana fırlatıp silahı kapamaz Niçin Jack niçin Bilmiyorum Rip. İnan bilmiyorum Sanırım buradan ayrılıp uzaklara gideceğim Port Afrika'dan ayrılacağım Olamaz mümkün değil olamaz Niye bu kadar dehşete düştü Hiç kimse yalnız değildir Rip. Sen buraya aitsin Bu kıtanın bir parçasısın Burada ne kaldı benim için Ya başka yerde ne var Süleyman Söyle Bayripe, tepelerdeki adamın sözlerini söyle. Tepelerdeki adam belki Bayrip kurşunsuz silahın demir bir sopadan farkı yoktur. Evet. Köksüz kalırsan yok olursun Rick. Batı kıyılarının en başarılı ithalat ihracat firmasını kurmuş olan senin gibi aklı başında biri alkolün pençesinde kişiliğini yitirip Nino gibi plaj serisinin biri olur çıkar. Nino'nun işleri yolunda. Geçen gece evimi satın almak istediğini söyledi bana Biliyorum biliyorum söylediler Sen de epey gürültü çıkarmışsın Adamların çok hızlı çalışıyor Konuyu değiştirme Port Afrika'da kalmam konusunda niçin bu kadar direniyorsun Jack? Söylemediğim bir neden mi var? Anlattığımı sanıyordum ha, Bay ve bayan Dölegre'ler gelecek Nereden biliyorsun Süleyman? Altıncı duyum mu haber verdi yoksa? Ya da başka bir şey mi var bildiğin? Jack'la niçin öyle bir an bakıştınız? Ne ağlıyorsun Rip? Ne mi oluyorum? Bir an yüzün karıştı bak alt üst oldun. Gelin. Emil ve Diana içeride bekleyelim. Güneş tepemizde epeyce durdu. Hepimiz hayal görürüz. Tanrı aşkına üstüme üstüme gelme Ripi karşılamaya rıhtıma gittiğimiz günden beri beni azarlayıp duruyorsun Hayır sevgilim hiç de değil Geçen gece oradan kaçtın Ama bugün Ripin evinin merdivenlerinde Kendi evine giriyor musun gibi güvenle çıkmanı istiyorum Kusura bakma diye? Seni kırmak istemedim Biliyorum canım biliyorum Yalnızca kendi ayaklarının üzerinde bir erkek gibi dimdik durmanı istiyorum Dün İspanyol kıza sana ne anlattı? E, pek fazla soru soramadım Rip yukarıda ölü gibi uyuyormuş Kız öyle dedi Pek yersiz bir anlatım diye. <gülüyor> ben oradayken uyanır da yakışıksız bir biçimde aşağı gelir diye korktum Diyan lütfen Her şeyin görgü kurallarına uygun olmasını bekleyen o İngiliz sağduyuna inanıyorum Ancak şimdi bütün istediğim İnez'in Musak hakkında bir şeyler söyleyip söylemediğini... Musak'ın yani. da ziyarete geldiğini ama Riff uyuduğu için... ...dönüp gittiğini söyledi. Öyleyse Musak henüz Riff'i görme fırsatını bulamamıştır değil mi? Evet. Eğer bu sabah erkenden yola koyulmadıysa tabii. Ah oh, emek. Kendini bu kadar üzmene hiç gerek yok. Riff'i bilirsin başkalarına benzemez. En iyisi bir erkek gibi ona olup seni anlatma. Senin için konuşması kolay. Onu hiç kızgın gördün mü? Bak, Musak'ın arabası evin önünde. Riple daha sonra Yalnızken konuşuruz Gel geri dönelim Saçmalama bizi gördüler bile Aklını mı kaçırdın Geleli iki gün oluyor ve hala ona bir hoş geldin diyemedim Hadi suratını Ve normal davran Evet Süleyman haklıymışsın İşte emille Diyan geliyorlar Diyan Av tanrıçasının adı değil mi Ne güzel biniyor Hatta Sanki üstünde doğmuş gibi <gülüyor> <gülüyor> Al tanrıçasını yok canım Bu klasik profil İngiliz porcelerinden Ata da Britannica gibi biniyor Dikkatli bakacak olursanız elindeki kalkanı görebilirsiniz Öbür elindeyse mızrak var Bir efsane tartışması eksikti bugün Efsanelerle birlikte yaşıyoruz Sözünü de mi etmeyelim Bir anne seçmesi gereken doğmamış bir çocuk olsaydım Herhalde Diana seçerdim Açık havada yetişmiş sağlıklı bir İngiliz kadın o Sakin ve kararlı her şeyden öte de koruyucu Bir kadın olarak bu düşünceme katılıyor musunuz bayan Camillo? Hı? Haklısınız tabii. Yalnız bir şey var Anne olarak Diana seçseydiniz hiçbir zaman doğamazdınız Buraya gelip Emine'le evlenmeden uzun yıllar önce İngiltere'de ameliyat olmuş Hiçbir zaman çocuğu olmayacak ha, Onu yıllardır tanıyorum Jack de öyle Sen biliyor muydun bunu Jack? Hayır bilmiyordum Kadınların dama çıkıp haykıramayacakları birkaç şey kaldı Seninle de hep böyle mi konuşuyor? Bu güzelim İspanyol öfkesini mi söylüyorsun? Hı hı. <gülüyor> evet. Bir ateş topu var karşınızda sanırım. Heh. İşte konukların geliyor. Zayıf Esmer Cassius ve karısı Britannica. Emil merhaba Diyan. Evine döndüğüne sevindikleri. İyi görünüyorsun Tunay. Sen de öyle. Oturun oturun lütfen. Neden öyle yabancı gibi duruyorsunuz? <gülüyor> Bu bayan dolapaya kahve getir. İstemiyor musun Diyan? Bir aperitif ne dersin? Varsa şerir rica edin. Şerir getir. Sen Emil, ben kahve alayım. Teşekkür ederim. <gülüyor> Yıllar geçti değil mi Tunay? Öyle. Beş yıl uzun bir zaman. Ya sen neler yapıyorsun Emil? <gülüyor> sen gittikten sonra Lip. İşler iyice kötüye gitti. Elimde su kaldı. Elimden geleni yaptım. Önlemler aldım. Eski ağaç kesim atölyesini kapatıp yeni bir Amerikan sistemi satın aldım. Spiegel ve Kıhaya mağullarını işliyoruz. Bu yakınlarda bir gelip işleri gözden geçirmelisiniz. Jojen. Şey sana çiftlikten söz etmek istiyorum. Oh sevgilim, bütün hafta boyunca başka söz etmedin zaten. Yok sigortaymış, yok vasiyetmiş, yok babanın kağıtlarıymış. Yo, ama çiftlik... Bu de... işlerden hiç anlamadım biliyorsun. Bir kulağından girip öbüründen çıkacak bütün bunlar. İşte bu nedenle de Emile yarı yarıya ortak olacağım. Yarı yarıya mı? Hı -hı, tabii. Yıllardır çiftliği o yönetiyor. Babamdan bile fazla şey biliyor malumlar hakkında. Biliyorum sevgilim ama... ...yarı yarıya... Ne oldu? Anlamadım. Emil'den hoşlandığını sanıyordum. Hoşlanıyorum tabii. Toplantılarıma o uzun boyu, esmer yüzü... ...hoş tavırlarıyla renk katıyor. Ama temelde nasıl derler... ...böyle fazla duygusal ve zayıf. Ama çiftlikte öyle değil. Zayıflığına zayıf ama dürüst bir adamdır Emil. Gerçi bu ahlaksal bir tavır mı... ...yoksa zayıf bir adamın sahtekarlığının risklerinden korkması mı bilmiyorum ama... ...sonuç olarak dürüst. Ama yarı yarıya ortaklık çok fazla değil mi Rip? Yalnızca seni korumak istiyorum... Eğer kendi yüzde ellisini iyi koruyacak olursa bizim hissemizi de iyi korumuş olur. Eğer ben dönmeyecek olursam sen güvenlikte olursun. Öyle değil mi Bey? Ne öyle değil mi? Özür dilerim dalmışım Savaş sırasında ürettiklerimizi biraz çeşitlendirelim diyorum Bu Doğu Hint palmiyelerinin oldukça yağlı tohumları var Belki ayrıntılar senin ilgini çekmeyecek ama Sonuç olarak iki yakamızı bir araya getirmeye çalışıyorum Bana göre de uygun Rih bu konuşmanın senin için ne kadar yorucu olduğunu anlıyoruz Gerçekte Mao ve palmiye ile ilgilenmiyorsun şu anda Yalnızca ne kadar üzgün olduğumu. Niçin ilgilenmeyecekmiş Eninde sonunda Rip'in bütün yaşamı ve geleceği bu topraklarda Kuşkusuz ilgileniyor Ben yalnızca Teşekkür ben... ederim Diyan biliyorum Şak ben kendi adıma konuşabilirim Bu kıyıların en başarılı ithalat ve ihracatçısı olmana rağmen Şu anda son derece aptalca davranıyorsun Bunun anlamı ne Ortağına sor ne demek istediğimi biliyorum Biliyorum kuşkusuz Savaş sırasında naziler işgali altındaki Fransa'da bir boydan bir boya dolaşırken Palmiye yağını nereye gönderdiğimi soruyor Söylemek istediğiniz buydu değil mi Müfettiş bey Yağı nereye gönderdin Bakara Neyle Fransız gemileriyle Löklerke mi yolladın Hayır onu bulamadım Birdenbiri ortadan yok olmuştu Kuşkusuz öldü Löklerke değilse kime gönderdin Emil Yeni bir firmaya Bururi ve oğulları firmasına Kim bu Bururi ve oğulları adını hiç duymadım Peki sen Bu mu teşekkürün Emil gerçi senin gibi ya da sizin gibi müfettiş Musak savaşa katılamadı Ama eğer doktorlar biraz külah almasını sağlık vermemiş olsalardı Kuşkusuz o da katılacaktı savaşa onun için o buradaki görevini yerine getirdi. Senin çıkarlarını gözetti. Kendininkileri de. Çiftliği yönetti. Hem de günler boyu tek başına. İki kez malarya geçirdi. Ateşler içinde yandı. Heh, henüz kurtulamadım bile hastalığın etkisinden. Bakın. Bakın hala ellerim titriyor. Oh, Emil, Tanrı aşkına indir elini. Şu şey sana yazmadım mı Rih? Sana bunlardan hiç söz etmedi mi? Emil'in çiftliği hasta hasta nasıl yönettiğini yazmadım? Hayır. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Hiçbir şey yazmadım. Hayır. Üzgünüm re, Beni bağışla. Ben koşkusuz diye. Koşkusuz. altüst oldu. Ve Jojet şey oldu. Olunca... Herkes. Bütün dünya altüst oldu bu günlerde. Bir bir polis olarak bizim gibi çiftçileri çok sık ziyaret ediyorsunuz müfettiş Musak. Aa, zamanım yok. Bu eski bir Amerikan şarkısıdır. Evet. Tam da benim gibi tembel bir adama göre. Yapılacak hiçbir şey kalmadı Tutuk evinde bir tek tutuklu bile yok Sizi ve tutuk evinizi bütün kent biliyor Garip şey Her zaman boş Bay Dölegre ben iyi bir satranç oyuncusuyum Bunu biliyor muydunuz Satranç zaten toplumlarımızdaki güç ögelerinin Antik simgelerinden başka nedir ki Şah ölüme kadar korumak zorunda olduğumuz Bağımsızlığımızdır Vezir yasal hükümet Bense at olmakla övünürüm Yasanın ve düzenin sağ koluyum aslında hepsi satranç tahtasının sınırlı alanında hareket etmek zorunda değil midir? Ha, bu Ezobun hayvan masalları müfettiş Musak Ama tutuk evinin boş oluşunu hala açıklamadınız Kuşkusuz açıkladım Bay Dölegre Her yarım akıllı kolaylıkla kaçabilir benim zindanımda. Gardiyanların hepsi Senegal köylüleri Hiçbir şey umurlarında değildir onların 50 frank verdiniz mi her işinizi görürler Ben tutuklularımı kaçamayacakları bir yere kapatmak isterdim Peki bu sizin şeytan adası nerede acaba? Burada Kafanın içinde Vicdanın içinde Buradan kaçış mümkün değildir Henüz ne olduğunu anlamıyorum ama Çevremde görünmez bir örümce kanun varlığını duyuyorum Benden ne saklanıyor bilemiyorum ama Hines Bu üzerindekiler Senin giysilerin mi yoksa jorjetin mi Onu bana kendi verdi. İç savaştan sonra İspanya'da yaşadın mı Artık ne fark eder? Avrupa'dan niçin ayrıldın Zeki bir adamın soracağı soru değil bu Son on yılda herkes niçin ayrıldı Avrupa'dan? Geçen gece eve geldiğimde Lili Marlene'i çalıyordum piyanoda. Evet. Kırık bir kalbin acılarını Almanca mı belirtmek istedin? Ulusal simgeler mi istiyorsun? Pekala. Benim beynimde de bir damga vurulu. Üzerinde şu yazılı. Hiç kimse. Ben on milyon hiç kimseden biriyim. Ama o hiç kimseler açlıktan ölüyorlar. Sen benim evimde kahvaltıdan yeni kalktın. Bu nasıl oluyor? Yalnızca seni görmek istediğim için kaldım. Pekala. Beni gördün <gülüyor> Bu kadar kaba olmayayım Inesport Afrika'da kısa bir süre kalacak ne de olsa Yardımınıza teşekkür ederim diyen Buradan ne zaman ayrılacağımı öğrettiniz bana Aa, Aranıza bir sigara tutacak olsam kibriz siz yanacak Şakalar Her zaman olgun adamı oynuyorsunuz da Roma yanarken olgun bir tavırla lir çalıyordu Hatırlatmama izin verin ki Burada tutuşan alev alan yalnızca sizsiniz Ben gidiyorum Bugün bu ülkeden ayrılacağım Gidiyor musunuz? Nereye bayan Camillo ve hangi pasaportla Kes sesini Jack Sen de sana benler otur yerine Hiçbir yere gitmiyorsun Konuşmam bitmedi daha oh, Özür dilerim İsteyerek olmadı Herkes o kadar gergin ki Güya sana hoş geldin demeye gelmiştik Biliyorum Niye kızgın olduğunu anlıyorum Reap. Çok sakin görünüyorsun ama bu beni aldatmıyor Geçen gece seni karşılamaya rıhtıma gelmediğimiz için... ...öfkelisin bize. Yani. Süleyman'ın seni nasıl koruduğunu bilirsin. Senin yalnız olmanın daha iyi olacağını söyledi bize. Öyle değil mi Süleyman? Yüzlerce gerçek vardır bayan. Bu da onlardan biri. Burayı ve oğulları kimdircek? Nazilerin adamları. Palmiye yağını Marsilya'ya Fransız denizaltılarıyla... ...gönderiyorlardı. Bu sırada İngiliz destroyerleri bu gemileri... ...cebeli Tarık'a kadar çaresizlik içinde izliyorlarmış. E ateş edemiyorlardı çünkü. Bu nakliyat Fransa'nın işgaline kadar sürdü. Bunu o zaman bilmiyordum. Siz beni suçlamadan önce bunu bilmiyordum Evet lütfen kızma. Evet kızıyorum. Şu anda bu umurumda bile değil. Tanrının cesetse onlara ne olduğuna daldırmıyorum. Da Çevremde toplanmış deliller gibi bağırıp çağırıyorsunuz. Fk Hepinizi şu ellerimle boğaz diyebilirim. Kısa bir süre önce Georgette'in bu odada yerde ölü olarak yaptığını ne çabuk unuttunuz? Sakin olun. Sakin mi olayım? Georgette ve intihar. Yalan söylüyorsun. Buna yemin edebilirim. Hepiniz yalan söylüyorlar. Otur. Aklını başına topla. Gerçek değil bu. Onu kendin gördün. Cildinde barut izi vardı. Bütün deliller ofisinde. Kurşun, tabanca, her şey. Sen bu kadar kişi arasında yalan söyleyecek olan sen mi olmalıydın? Elimizden geleni yaptık. Süleyman'a sor. Gerçeği yalnızca Tanrı bilir. Gerçeği ben biliyorum. Çevrenize bakın. İntihar edecek bir kadının evine benziyor mu burası? İyi bakın. Olur mu böyle şey? Müzik, çiçekler, her odada canlı renkler <gülüyor> Elinizi değdirdiğiniz her şey Parlak ve yumuşak Bunu kimse yatırmıyor Rip. Hepimiz Jorget'i çok özlüyoruz Biz Jorget yaşamaktan zevk alırdı Yaşamaktan ölümden değil Ne oluyor Susuyorsunuz Susmanın işbirliğini yaşıyorsunuz Bilmek istiyorum Onu kim öldürdü Yeniden eve döndüğünüzü görmek çok güzel bayrik Oturun lütfen, oturun Benimle bayan hakkında konuşmak istiyorsunuz değil mi? Evet muhterem peder Bu odada evlendiğinizi anımsıyorum Gelin tam şurada duruyordu Ona neler olduğunu bir türlü anlayamıyorum Ne kadar düşünürsem düşüneyim bir çıkış yolu bulamıyorum Ben de son derece şaşırdım ve üzüldüm Neden böyle yaptığını bir türlü anlayamadım Her zaman dinine o kadar bağlı ve inançlıydı ki İnsanın aklı almıyor Chaudret'in her zaman birkaç kişiliği vardı muhterem peder. Bütün gece süren o ünlü cumartesi partilerinden sonra sabah erkenden kente iner, pazar ayinlerine katılırdı. Diz çöküp tanrıya yakarırken bir rahibe gibiydi tıpkı. Öylesine sakin ve masum. Sanki şampanya suya dönüşüyordu. Evlendiğimiz zaman onun karmaşık bir kadın olduğunun farkındaydım ama bu tutkulu Parisli kadının içinde bir Fransız rahibesinin yaşadığını görmek üstü şaşırtıcıydı Evet evet anlıyorum e, Şimdi cenaze töreni sorunu var değil Bu tören yapılacak değil mi muhterem peyip Evet evet kuşkunuz olmasın Bayan kadar inançta bir insanın Geçici bir delilik sonucu canına kıyması Onun törensiz gömülmesini gerektirmez Geçici bir delilik mi Evet başka ne olabilir Çölde yetip gitmiş bir adam aklını yitirir sonunda Bedeviler çölde bir insanın Su içmeden on saatten fazla yaşayamayacağını söylerler Bayan için de bu böyle olmalı. Yalnızlık çölünde sevgisiz yaşamaya daha fazla dayanamadı. ama sevgi sözcüğünün kilise için başka bir anlamı vardır. Biz Grek erosuyla simgelenen bencil ve tutkulu sevgiyi insanların değer insanlara karşı duyduğu özverili sevgiyle birleştiriyoruz. Bu anlayış size çok ters gelmiyor, değil mi Bayrik? Hayır, hayır, sizi anlıyorum. Karanız gibi bir kadın için hem tutkulu hem de özverili sevgi gereklidir. Ama siz Savaşa gidince... ...yaşamının yarısından... ...sevgisinin yarısından yoksun kaldı. Bir hizmetçiyle birlikte... ...çiftlik evinizde... ...yalnız yaşamaya başladı. Yalnızlık... ...taşı su damlaları gibidir. Yıllar geçti. Savaşın getirdiği zorluklar başladı. Radyodaki korkunç haberler... ...Almanların sürekli propagandaları... ...sinirler her gün biraz daha geriliyordu. Her yeni askeri harekatla birlikte... O da sizin için kaygıya diye yeniden Biraz önce çöl benzetmesini yaptığında Yüzünüzden bir düşüncenin gelip geçtiğini okudum Bayrik Sözlerimi çok süslü ve abartmalı mı buldunuz? Yok muhtemelen kadar Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hı? Sonunda sizin ağır şekilde yaralanmış olduğunuzu Ve yaşamanızdan mut kesildiğini duydu Beş yıldır onu yaşatan direnci birden kırıldı Artık son 19 saate gelmişti sıra o bir damlacık suyu da yitirmişti çünkü Ama ben yaşadım Onu hastaneden yazdılar sonra ben kendim de yazdım <gülüyor> Ama bu şokun etkisi sürdü Keşke kalkıp bana gelseydi Ama kendi başına dayanmaya kalktı Gelmedi Bir sözcük bile söylemedi Bu andan sonra artık mantık işlemez Çölde perişan dolaşan bir insan Serap görse ne olur İşte böylece ben yanıtımı buldum Geçici delilik sonucu İntihar Güzel bir cenaze, çok güzel Bayan İnez neden gelmedi acaba? Peki Nino, senin bu konudaki düşüncen ne? Nereden bilebilirim müfettiş bey ee, Ama bana kalırsa Rirden'in davranışları daha ilginç Hiç de uygun değil böyle bir törene Çok garip konuşuyorsun Nino Ben düşüncesini açıkça söyleyen biriyim müfettiş bey Üstelik size saygı büyük Söyle bakalım Nino, ne düşünüyorsun? ...sizce tabut mezara indirilirken... ...Bay Reardon yeteri kadar üzgün görünüyor muydu? O şimdi ne yaptığını bilmez durumda. Bir yaptığı ötekine uymuyor. Ama hiç de üzgün görünmüyor. Rip duygularını belli etmez. Üzüntülü olmaktan çok öfkeli gibi göründü bana. Çok öfkeli bir adam o. Nina, ...söyle bakalım... ...İnez'e herhangi bir şey için şantaj yapıyor musun? Ben mi? Ama müfettiş bey... ...neler söylüyorsunuz siz... <Gülüyor> Evet, bu ala. Bayan İnez burada mı yemek isterler yoksa veren verendada mı? Hiçbir şey yemek istemiyorum bu ala. Acıkmadım. Bu ala. Bekle. Evet bayan. Benden niçin hoşlanmıyorsun? Ben sana ne yaptım? Anlayamadım bayan. Benden hoşlanmıyorsun. Bana bakışlarından anlıyorum. Ama neden bu ala? Başka isteğiniz yok mu bayan? Yok bu ala. Gidebilirsin. Şimdi nasılsın diye? Daha iyi. Kilisede ne oldu sana öyle Sapsarı oldun neredeyse bayılacaktın Bilmiyorum ama şimdi iyiyim Emel. Evet Birdenbire kilisede onu görür gibi oldum tabutun içinde Gözleri açık öyle bakıyordum Demek onun için hastalandın Evet gözleri açıktı Gülümsüyordu Sus artık sus Çok kötü bir şey böyle düşünmek ama Sevgilim yaşamak ne güzel değil mi Öyle değil mi? Hayır, hiç yok. Alo, sen misin şef? Redi. Seninle saklanmaçı oynamak istemiyorum. Ama şunu bilmeni isterim ki... ...dün cenaze töreni sırasında bile öfken dikkati çekiyordu. Cinayet konusunda hala ısrarlıysan... ...çok can sıkıcı olaylarla karşılaşmaya hazırlan. Rahip Kaviye ile konuştum. Olayı geçici delilik olarak niteliyor. Kuşkusuz gün gibi ortada. İntihar delilikten başka bir şey değildir ki. Öyle. Üzgünüm Rip. Önemi yok Bana hala kızgın mısın? Yok yok hayır. Ne hissettiğimi ben de bilmiyorum. Aklım karma karışık. Kendine bu kadar üzme ben şimdi kiliseye gidiyorum. Rahip Kavye konuşacaklarım var. Bu arada sen biraz dinlen. Sonra buluşalım ofisinde. Pekala. Güle gülecek. Musak kilisede olacak. George'a ile ilgili belgeler ve silah ofisinde olmadığına gidip bakmalıyım, anlamalıyım. bana dün sizinle konuştuğunu söyledi muhterem peder Evet Lütfen söyler misiniz muhterem peder Georgette şu son haftalarda bir değişiklik gözünüze çarpmış mıydı? Hep bir şey söyleyemem Çünkü 5-6 haftadır görmüyordum onu Garip şey Evet öyle Kiliseye çok bağlıydı Ama birdenbire gelmemeye başladı Bu bu beni meraklandırmadığı değil Gelme işinin nedenini öğrendiniz mi? Hayır ya siz? Ben mi? Ben nasıl öğrenebilirdim? Bayan Rip'le siz birbirinizi uzun bir süreden biri tanıyordunuz. İnsan eski bir dostunu açılamaz mı? Evet ama birbirinizi Bayen Rip Afrika'ya gelmeden önce Paris'te tanımıştınız. Öyle değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Paris'te yakın dostluğunuz olduğuna göre bu dostluğunuz burada da devam etmiş olmalı. Lütfen ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Henüz bir şey söylemedi. Bayan Rirdin eski bir ilişkiyi son günlerde yenilemeye başladığımızı söylediniz. Bu sizin yorumunuz. Bu ilişkinin altı ay önce başladığını ve bunu günah çıkarma sırasında size açıklamaktan korktuğu için kiliseye gelmekten vazgeçtiğini düşünüyorsunuz. Annelerine çok iyi davranan katiller görmüşündür. Namuslu ve iyi insanlar da bazen karşısındakini öldürecek kadar öfkelenebilir. İnsan olduğu çok karmaşık bir varlıktır. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz muhterem peder? İyi bir satranç oyuncusu olduğunuzu duydum. İnsanları satrançtaki piyonlar gibi gördüğünüze kuşkum yok. Öyle oldu. Bayan Rirdin günah çıkartırken neler söyledi size? Hiçbir şey söylemedi. Eğer söylemiş olsaydı şu anda asla bu sözleri söyleyemezdim. Öyleyse olayın intihar olduğu düşüncesine siz de katılıyorsunuz. Neden Bundan kuşku mu duyuluyor? E, rip kuşku duyuyor. Anlıyorum, anlıyorum. Ama kendini öldürmesi değil şu anda sorun. Niçin öldürdüğü? Ekber. Her gün öğle vakti insanlara diz çöküp yüzlerini Mekke'ye döndürmelerini söylüyor bu ses. Biz de çanlarımızı çalıp gözlerimizi Tanrı'ya çeviriyoruz. Ya siz ne yöne dönüyorsunuz? Kalbime... Peki orada ne görüyorsunuz? Bir kadını kendisini öldürmeye yöneltecek hiçbir şey. Gerçek mi bu? Kim bilebilir? Şimdi lütfen söyler misiniz muhterem peder... ...Bayan Rirdon kiliseye gelmekten tam olarak ne zaman vazgeçti? İlah burada Şunu önce bir cebime koyayım Radia Ressa Rubo Riordan Bayan Georgette Riordan'la ilgili olarak Kocası Yüzbaşı Richard Riordan'a telgraf çekildi Kendisinin Amerika'da hastanede bulunduğu sanılmaktadır Sanılmaktadır Yapılan testler sonucunda olayın intihar olduğu anlaşılmıştır Bay Riordan'la ilgisi olan kişiler Sorguya çekilmiş bulunmaktadır Önce Bayan Ines Camillo ile konuşulmuştur. Kendisi Fransız Afrikası bölgelerine birçok kez yasa dışı yollarla girmiş bulunan bir İspanyol mültecidir. Bir kabarede de dans etmekle birlikte böyle bir işte çalışacak birine benzememektedir. Bayan Camillo, Bayan Riordan yakın bir dostluk kurmuştur. Aralarında ilgi çekici bir benzerlik de vardır. Bayan Riordan tarafından kendisiyle birlikte oturması için çiftlik evine davet edilmiştir. İyi yetişmiş, eğitimli, çok ciddi... Genç bir savaş kurbanı sayılabilir. Emil Delegre 1938'de Yüzbaşı Reyerdan'ın babası merhum Richard Riordan Tarafından miras alınmıştır. 1939'da genç bir İngiliz kadınıyla evlenmiştir. Sakin bir yaşamı vardır. Kafe sahibi Nino Reyerdan'ın çiftlik evini eline geçirmek istemektedir. Nino'nun işlettiği otel ve kafe aslında bir paravan görevi yapmaktadır. Savaş sırasında birden biraz zengin olmuştur. Chicago'daki eli silahlı kişilerle ilişkisi vardır. Yıllar önce Bayan Reardon'la ilgilenmiş olan Bollyo adındaki heykeltıraş geçenlerde Porto Afrika'ya gelmiştir. Bayan Reardon'ı uzun süredir hiç görmemiş olduğu anlaşılınca Takara'ya geri dönmesine izin verilmiştir. Silah yerine uymuyor. Bu silah benim koleksiyonumdan değil. Ah, sen miydin İnez? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Uzaklara herhalde. Bu silah çekmecesi neden açık? Hiç. Yalnızca koleksiyonuma bir göz atıyordum. Sen hastasın. Niçin ortalıkta dolaşıp duruyorsun? Dinlenmen gerek. Nino'nun yerine çalışmaya gitmiyor musun? Buradan ayrılıyorum. Gördüğün gibi. Nino'nun bundan haberi var mı? Bana hala inanmıyorsun değil mi? İnez, Port Afrika'ya nasıl girdin? Sana anlatmadılar mı? Kim anlatacakmış? Dölebreler. Ah, onlarla birbirimizi pek az gördük daha. Peki arkadaşın da anlatmadı mı? Musak yani. Arkadaşım bugünlerde bana pek fazla bir şey anlatmıyor. Buraya yasa dışı yollardan girdim. Kağıtlarım yok. Uzun bir öykü bu. Seni ilgilendirmeyebilir. Bundan sonra her şeyle ve herkeste çok yakından ilgileneceğim. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki sana bir soru sorduğum zaman yanıt ver Gene bir şeye kızdın galiba e, Dur gitme Dostça konuşuyoruz burada Konuşma tarzın pek dostça değil Sen de hoşuma gitmeyen şeylerin daha yarısını bile söylemedim Senin Nino mu getirdi buraya? Madem ki biliyorsun Ne diye soruyorsun? Ülkeye nasıl girdin? Uçakla Beş kişilik ufak bir uçakla Bir Portekizli pilot kullanıyor Nino ile Casablanca'da karşılaştık Başımın dertli olduğunu görünce bana bu işi önerdi Dedim ya uzun bir hikaye bu Pekala bana Georgette ile ilgili bölümü anlat yeter Önce şunu anlamalıyım Georgette kendisini niçin vurdu Nasıl bu kadar soğuk kanlılıkla konuşabiliyorsun Ben soğuk bir insanım Bilmiyorum O gece sen neredeydin Çalışıyordum Nino'nun yerinde Delegre'ler neredeydi Bir dostları için büyük bir parti veriyorlardı Yeah. Bolyo adında bir heykel tıraş için ha. Musak neredeydi? Eve döndüğümde neredeyse sabah oluyordu Geldiğimde adamlarıyla birlikte onu burada buldum Peki ya Nino neredeydi? Kabar edi Ama sen görmeden arka kapıdan çıkıp buraya gelebilirdi öyle değil mi? Ee, olabilir Şimdi şu bavulunu kaldır ortadan buradan hiçbir yere gidemezsin Neden gidemezmişim? Çünkü ben göndermiyorum Musak da göndermiyor İkimizden kurtulup pek uzağa gidemez. Böyle oradan oraya kaçma hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Şu sırada senin ne duyduğun beni hiç ilgilendirmiyor Niye aldın o silahı? Böyle şeyler Nino'ya yakışır Belki ben de kendimi Nino gibi yürekli hissetmek istiyorum <gülüyor> Bu evin halkından sayılabileceğime göre Hastaneden yeni çıkmış bir insan için Çok fazla içki içtiğini söyleyebilir miyim? Şimdi iyi uslu bir kız ol Ve kimseye fazla bir şey söyleme Ben dışarı çıkıyorum silah benim koleksiyonumdan değil Jack Sen hayal görüyorsun çok hiçbir misin? Ya hayır uymuyor Görünüşü aynı ama 5 milimetre daha kısa Koleksiyonumdaki yerine oturmuyor Georgette bu silahı kullanmadı Jack Ne dersin buna? Beni dinle Rip otur ayakta sallanıyorsun Silahları kim değiştirdi dersin Jack? Dinle Rip Dün akşam cinayet konusunda kıyamet kopardın Bugün de başka bir şey tutturuyorsun Sana söylüyorum bu silah benim koleksiyonumdaki yuvasına uymuyor bu silah çekmecende duran ve George'tin kendisini bununla vurduğunu öne sürdüğün silah ve yerine oturmuyor. Hayal görüyorsun. Bak Şark, Georgette evlenmemizden bir hafta önce bana Paris'te eskiden iki iyi arkadaş olduğunuzu anlatmıştı. <gülüyor> Bu arkadaş sözcüğünün üzerinde durmadım hiçbir zaman. Bana kalırsa son bir içki daha içip doğru evine gitmeli ve dinlenmelisin. <gülüyor> Senden hoşlanır Şark? Ama bu saçmalar devam edecek olursan... ...yüzüne bir yumruk yiyeceksin. Ya çok güzel. Yumruk her şeyi çözümler. Sen tam bir 20. yüzyıl insanısın. Kendi varlığının daracık kozasında yaşıyorsun Rip. Her şeye verdiğin son cevapsa şiddet. Buna dayanamıyorsun değil mi? İntihar etmesindense öldürüldüğüne inanmak istiyorsun. Kocasının eve dönmesine çok kısa bir zaman kala intihar eden bir kadının... ...karmaşık gerçeğine dayanamıyorsun. Senin... Tamam tamam tamam vur bana vur vur Şereme vuracağım yumruk her şeyi çözümleyecek Bana bak Rip Üzerime gelecek olursam buçokla bileğini kırarım hep, hep, Bu kadar Gördüğün gibi Kabalüşten ben de anlarım Üzgünüm Rip ama bir daha üzerime gelirsen Bu kez yüzüne vururum Onu sen öldürdün Jack Ben burada yokken siz ikiniz bir araya geldiniz Onun bana ya da rahibi olup biteni Anlatmadan duramayacağını biliyordun Onun için öldürdün onu Hayır Rip onu sen öldürdün ha? Evet Rip Ben böyle düşünüyorum Senin o kadar süre askeri hastanede yatmış olduğundan Nasıl emin olabilirim Evinden uzun süre uzak kalanlarda Hep böyle olur Sadakatsizlik düşüncesini kafanda kurup Büyütmediğin nereden belli Hastanede 18 ay yatan yaralı bir adam Böyle saplantılara kapılabilir Onun için Georgette benim seviştiğimizi yerleştirdin kafana Hastaneden ayrıldın Bir gemiyle Afrika'ya döndün ve onu belki de sen öldürdün. Sen misin bu Nedir o elindeki bıçak? bayan mı? Evet bu hal. Elimi kestim mutfak bıçağıyla. <gülüyor> E, elini başından yukarı tut bu hala Kanının akışı yavaşlasın e, Kuvvetli bir ilaç koyacak mısınız Canım yanar mı Yok yo, hayır tentriyot gerekmez Temiz bir kesik bu Yalnızca bir bant koyacağım Dur İşte işte tamam Merhaba girebilir miyim Ya Allah'a. hava Yarın yola kadar benimle birlikte geldi. Rip evde mi Hayır Ne oldu bu hala yine elini mi kestin ne de güzel sarmışsın İnez Uzun süre hastanede çalışmıştım Madrid'de İnsan başı derde girince her şeyi kolay öğreniyor Evet sanırım öyledir Tamam bu hala Yakında hiçbir şey kalmaz Teşekkür ederim bayan ee, Nereye gittin? Nereden bilebilirim? Şu anda Nino'nun yerinde dans ediyor olman gerekmiyor muydu? Ben kurallara pek uymam Öyle mi? Ne istiyorsun? Niçin orada durmuş küçük kamçını çizmene vurarak bana bakıyorsun? Niçin bu kadar sinirlisin? Burası sis içinde Hiçbir şey görmüyorsun ama çevrende hep bir şeyler oluyor Ben işlerimi gündüz görmeyi yeğlerim Ama George hep gece öldü Mesele bu demek Seni anlamadığımı sanma saygıdeğer bayan Seni bir kitap gibi okuyorum Yaşam senin suratına hiç tokat atmamış onun için sen çevrendekileri o parlak ufak çizmelerinle tekmeliyorsun Yumruğumu görüyor musun? Ben bir erkek gibi dövüşebilirim Senden korkum yok ha, Güzel, güzel Ben her şeyden korkarım Geceden, polisten, bütün dünyadan Ama ben onlarla savaşırım Boynumu büküp oturmam Georgette onun için mi vurdun? Bak, Georgette ben sandığından daha yakındık Senden artık hoşlanmadığını söyledi bana bu aşırı heyecanlı tavırların Verdiği her şeyi büyük bir açlıkla kabul edişin Rahatsız etmeye başlamıştı onun Sonunda seni kapı dışarı edeceğini söylemişti bana Kaçtığın yani her neyse Yine oraya Başladığın yere Soğuk karanlık gecenin içine dalacaktın Ama sen kurallara uymazsın değil mi? Üstelik bu evde çok işine yarayacak Bir silah koleksiyonu da vardı Buraya bunun için geldin değil mi? Rip'in kafasına bunları sokacaktın Beni buradan uzaklaştırmak istiyorsun Kocanın sık sık Nino'nun yerine geldiğini biliyorsun Nino'yla işi varmış sözde <gülüyor> Onun işi İnez'le Onun işi oturup beni izlemek Onun Nino'dan istediği Beni yukarıdaki o küçük odalardan birine atması Nino'yla onun için anlaşmaya çalışıyor. Senin dişi köpek <gülüyor> Senin yüzünü o ile çizik çizik yapabilirim ama sonra Musa düşer Sonunda yine sen kazanırsın Al şu ufak kamçını Al da bu kamçıyla eve döndüğü zaman Kocanı döv Döv ki aklı başına gelsin Beni korkutup Portafrika'dan kaçırtamazsın diyen Gelecek kez Emil bana baktığında Ona istediğini vereceğim Anladın mı? Emil aptalın biri Bunu herkesten iyi ben bilirim Senin zavallı çocuğun Zavallı bebeğin Evet zavallı Eğer bile bilseydim. Titreyen hasta bir adamı geceler boyu kollarında tuttun mu? Hiç? Öyle mi? Nazilerle işbirliği yaptığı için ortağının ona kızmasından mı korkuyor? Ne yaptığını bilmiyordu o zaman. De konur da. Benim başım zaten yeteri kadar dertti. Yaşamım boyunca yalnızca biraz huzur istedim. E, lütfen inan bana. Ben de yalnızca bunu istiyorum. Gecelerdir gözüme uyku girmiyor. Beni hasta edeceksin Kamçını filan topla git Git de evinde ağla defol Georgette ile ilgili hiçbir şey anlatmadım kimseye inan ah, Teşekkür ederim teşekkür ederim Bin kez teşekkür ederim Celladın satırı gibi başımın üstünde sallanmasını istiyorsun bu sözlerinin Evine dön yani. Esmer yakışıklı kocanla git yat Yat da gör bakalım gene dişleri takırdıyor mu Nasıl bu kadar katı olabilirsin Katı mı? Katı ha Hiçbir uyuşturucu olmadığından Bacağını bağıra çağıra kestiren adamlar gördüm ben Bu haykırışlar işte şurada Kafamın içinde duruyor Sizin gibi nazik insanlarsa Bu savaşı daha da kötüleştiriyor Senin ufak başarıların mı Beni etkileyecek sanıyorsun ha he? Uğruna her şeyi yapabilecek kadar sevdiğin kimse olmadı mı Senin gibi kadınlara hiçbir şey anlatmaz Benim sevgi anlayışım Ben hiçbir erkeğe sahip olmaya kalkışmadım Şimdi suratına tükürmeden Devol geç şurada <Gülüyor> Çıktın şimdi Bir sen eksiktin Ne oluyorsun canım eski bir dostunu gördüğüne memnun olmadın mı Eski dostum Rip gelmeden önce buradan gitse iyi olur Sakin ol İnez Biraz canın sıkkın anlaşılan onun için böyle konuşuyorsun Yoksa benimle böyle konuşamazsın değil mi Kolunun altında tabancayla dolaşıyorsun diye mi Senden ne kadar hoşlandığımı biliyorsun İnez Ben bir melek değilim biliyorum Ama sen bu gece çalışmaya gelmeyince meraklandım Seni görmeye geldim kızma Bin çeşit koku var üstünde Hepsi de kötü kokular <Gülüyor> Burada bir zamanlar bir kadın yaşıyordu Georgette Yüzü bir Fransız düşü gibiydi Bedeni zevk için yaratılmıştı Ne kadındı o Sense hala küçük bir kızsın Kafanın içinde hala küçük bir kız yaşıyor Nino anlar bu ufak şeyleri Ben yaşam okulunu bitirdim Diplomamsa polis dosyalarında Burası çok güzel döşenmiş bir ev Bu eve sahip olmakla gurur duyuyorum Şuraya dışarıya kendi özel Havaalanımı kolaylıkla yaptırabilirim Ripe buradan ithalat ihracat işleri nasıl yönetilir bir güzel gösteririm Bütün bu sözlerle ne demek istiyorsun Nino? Buradan ne istiyorsun? Her şeyi yavrum her şeyi Eski dostun Nino O kadar uzun süre dipte yaşadı ki Şimdi her şeye sahip olmak istiyor Artık zengin oldum Yinez Bak Bak şu elmas yüzüğe dört buçuk grad Özel olarak benim için geldi Saf Mavi beyaz pırlanta Evet Portekizli pilotun kullandığı o ufak uçakla geldi Nasıl geldi önemli değil Şimdi benim elimde ya Tanrının bahçesinde çalışan herkes Aman Nino komik olma Gül sen yine öyle duygulu bir adam değildir Çok pahalı Çok pahalı bu yüzük <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nino <gülüyor> Güldüğünü görme <gülüyor> hoşuma gidiyor İnez Port Afrika'dan ayrılma Burada kal sana her şeyi verebilirim Kocaman bir Amerikan arabası Boynumda ufak lambalar gibi parlayan elmas bir kolye Peki karşılığında yalnızca sevgi mi istiyorsun? Küçük bir kızın sevgisini mi? Bekleyebilirim Yinez Yaşamım boyunca bekledim zaten Sonunda her şey Nino'ya gelir Bu gelmez O küçük kız gelmez Seni Pedro'nun uçağıyla Port Afrika'ya sokuşumuza anımsıyorum Pasaportsuzdum Franco'nun adamları peşindeydi Tanrı beklemesini bilene her şeyi verir Yinez Sabırlı ol dedim kendi kendime Minnettarlığını nasılsa gösterecek bir gün dedim <gülüyor> Buna gerçekten inanıyorsun değil mi? Bütün zenginler gibi Tanrı senin ortağın sanki Sessiz ortağın Ben zengin adamım Yinez Bundan gurur duyuyorum Ama sahip olduğum her şeyi verebilirim sana Biliyorsun kalbim zayıf Doktorlar her gün şu haplardan almamı istiyor Belki burada bir kalp krizi geçirip Düşebilirim de Ama masraflar Nino Cenazen ne kadar pahalıya çıkar düşünsene <gülüyor> Şimdi de benimle alay ediyorsun İnez İnez ne olur Ayağa kalk ne olur. Nino ayağa kalk ne olur. E, Yaptığın aptalca bir şey Başlangıçta bana dostça davranıyordun ama Yalnızca teşekkür etmek için Çocuğuyla konuşan bir anne gibi tatlıydı Ah tanrım nasıl bir yer burası Buradaki bütün erkekler bir anne Kadınlar da koca yerine küçük bir çocuk istiyor sen çocuk değilsin Dizlerinin üstünde durma kalk Biliyorum yine kalbinde taşıdığını biliyorum Bu gece o kadına söylerken duydum kapıdan Birazcık huzur istiyorsun yalnızca Başını huzur içinde yaslayacak bir yer Nino cehennemin ne olduğunu Bilmiyor mu sanıyorsun Destenin en altındaysan Bütün dünya üzerine çökmüş demektir Garip bir adamsın Nino Bazen kendimi unutup sana acımaya başlıyorum Hepimiz aynı deliğin içindeyiz Bir savaş bu Özel küçük bir savaş Rip geliyor olmalı Bak ağaçların arasındaki parları görüyor musun? O da ne? Bir silah atıldı <gülüyor> Hiç egzoz patlaması duymadın mı? Aman ne yüreklisin İkimiz de bu işin içindeyiz Ines Az önce kendin söyledin Bizi burada bulursa ne olur biliyorsun Bizi burada bulursa ne olur? Ines dışarıda küçük bir araba bekliyor beni Benimle gel Port Afrika'dan çıkmak için para gerek sana Sana güvenmiyorum Kimseye güvenecek durumda değilsin gel gidelim Bunu daha sonra konuşuruz Sen Deniz benim dengemi bozmak için böyle konuşuyorsun Neden böyle söylüyorsun Rip Şimdi göreceksin Hector arkadan dolaşta da gelirken gördüğümüz o küçük arabaya bir göz at Peki müfettiş bey Sen bir oyun hazırlıyorsun Şak Henüz ne olduğunu anlamadım ama yakında öğrenirim Hiçbir oyun tasarladığım yok Rip Sen beni adam öldürmekle suçladın ben de seni suçladım. Aynı mantık. Buraya gelip silahın yerine uyup uymadığını gözlerimle görmemi istedim. İşte geldim. Getirdiğin tabancayı çekmeceye koyduğumu gözlerinle gördüm. Sonra yine senin önünde aynı tabancayı alıp buraya getirdim. İşte. Kim daha iyi görüyor şimdi anlayacağız. Sen mi ben mi? Gel. Ooo burası Cezayir tütünü kokuyor. Düş kırıklığına uğradım Rip Böyle kötü sigaralar mı içiyorsun Işıkları da açık bırakmışsın Hadi bakınıp durma da ver şu tabancayı Silahın yeri burası mıydı Bu silah 5 milimetre daha uzun Koy yerine bakalım Oydu. Az önce uyumamıştı ama şimdi uydu Gördün mü Pekala bu oyunu şimdilik sen kazandın Seni bir türlü anlayamıyorum Neler tasarlıyorsunca? Ben ne yaptığımı iyi biliyorum dostum ama sen bilmiyorsun Artık ortalıkta oradan oraya koşmanı istemiyorum. Porselen dolu bir dükkana salı verilmiş boa gibisin. Bu silah sana gerçeği göstermiştir umarım. Bir oyun yaptın sen. Şimdi uymuyor, az sonra uyuyor. Mutlaka çekmenin içinde değiştirmişindir silahları. Ne kadar inatçısın. Bak. Bolyon'un George'ti model olarak yaptığı şu Maun heykeli görüyor musun? Bitirmiş miydi o heykeli? Hayır, bitirmemişti. Ayakları yoktur o heykelin. Jorget işini bitirmeden önce o adamdan sıkılmıştı. Onun için ayaklarını yontamamıştı. Ayaklar öyle mi? Bak bakalım, elken ayakları var yok mu? İşte. Yeteri kadar konuştun şak. Artık git buradan. İnsan bazen yanlış da görür. Demirip, ayaklar aslında bitmiştir. Silahlar yerine uyar. Biz bazen bakarız ama göremeyiz. Hiçbir şey sandığın yerde değil. Yeter şak. Senin psikolojik baskıların umurumda bile değil. Bu gece yeteri kadar seyirbazlık yaptın. Gitti artık başka bir yerde oyna. Hasta gibisin git de yat. Cehennem ol. Havlayan George'tin köpeği değil mi? O senin yitirdiğin ruhun Faust Hadi defol beni yalnız bırak <gülüyor> Ne kadar 600 olduğunu biliyorum Faust sensin Ben mefis Pekala pekala git aşkına git. Sen hasta bir adamsın Rip <gülüyor> Bak ağrıdan kıvranıyorsun dinlenmen gerek Kendine bakmalı sigara içki içmemelisin Evet doktor bütün bunları biliyorum Senin sorunun çok basit Rip Kafandaki sorularla birlikte yaşamayı öğrenmen gerek Böylece o hasta bedenine Bir iyileşme fırsatı vermiş olursun ...ama cevap peşinde koşturacak olursan... ...sonunda kendini öldüreceksin. Şak, lütfen buradan gider misin yoksa ben mi atayım? Senden de mantığından da bıktın artık. Aaa, yitirdiğim ruhum. İnez? İnez? Boğala! Süleyman! Kim o? Kim var orada? Hayağa kalk. kalk! <gülüyor> Saluki. Saluki'ymış. İyi akşamlar efendim tepiş bey? İyi akşamlar Pedro Nedir o kolunun altındaki paket? Ee, Takara'dan döndüm de istediğiniz Röntgen filmlerini getirdim Ha öyle mi? Sağ ol Hepin zor oldu Bu kadar büyük filmleri yıkayacak birini bulmak için çok uğraştım <gülüyor> Üzülme bu zahmetinin karşılığını veririm Seni her zaman kollayacağım Merak çok doğal bir şeydir efendim ee, Özellikle bu kadar yolu şu paket için göz almak zorunda kalırsa insan Gel bak bakalım Pedro Ne görüyorsun? Hmm, çok ilginç bir insanın bedenin içini resme çekebilmek çok ilginç. Gördüğü şeyin ne olduğunu anladın mı? Hayır... Onun için filmleri benimle gönderdiniz değil mi? <gülüyor> Açıp baksam da hiçbir şey anlamayacağım biliyordunuz <gülüyor> Evet Ne kimseye satabilirsin bunları Ne de şanta için saklayabilirsin Kimseye güveniniz yok değil mi? Ben kendime bile güvenemem Pedro İnsanın karmaşık yapısını çok iyi bilirim Ben çok bilgisizim efendim ee, Şu ronken filmleri de çok garip şeyler ee, Bunlar kimin filmleri müfettiş? Ben fotoğraf çekmeye çok meraklıyımdır Pedro Her şeyin resmini çekerim böyle işte Gir Bayan Ines Camillo sizi görmek istiyor efendim. İçeri gönderin. He ee, bana izin bu gece burası çok kalabalık. Evet her zaman ziyaretçilerimiz vardır. Ha Ines gelin gelin. Ee, eğer sizi rahatsız ediyorsa Yok hayır hayır hayır. hayır. Pedro Aranda'yı tanıyorsunuz sanırım Evet bu onur ermiştim Bayanı Portafrika'ya ben getirmiştim e, Evet evet e, Pasaport konusunda ufak bir sorununuz vardı da Anımsıyorsam Evet pasaportum yoktu Evet evet evet e, O zamandan beri kilo vermişsiniz ama bu size çok yakışmış Teşekkür ederim e, Eğer bu özel röntgen filmlerinden Gene çekerseniz e, Bir kopyada benim için hazırlar mısınız İnsanların içinde neler olduğunu çok merak ederim. Başladı. Tamam, tamam, da... tamam, <gülüyor> tamam. İyi geceler Pedro. Hey, i̇yi güle geceler güle. bayan. iyi geceler. Hey yine. Demek Port Afrika Kralçesi polisi ziyarete gelmiş ha? Lütfen, lütfen. Bu gece sinirlerim çok bozuk. Bu gece benimle şakalaşmayın lütfen. Şöyle oturmaz mısınız? Oturmak mı? Dizlerimin üstüne çökecek durumda. Nasıl konuşmayın? Oturun lütfen. Sakin olun. Ha size bir içki vereyim isterseniz ha? Hayır, hayır. Ne olur beni dinleyin. Bir çıkış belgesi gerek bana Port Afrika'dan hemen ayrılmalıyım Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur Niçin ne oluyor mesele nedir Gitmek istiyorum bunu biliyorsun Evet ama bu acele neden vakit gece yarısında geçti Birdenbire karar verdim Daha fazla dayanamayacağım Ortam o kadar elektrikli ki sanki, sanki herkes cebinde bir bıçak taşıyor Ama bütün dünya bu durumda bugün Her yer aynı Nereye kaçarsanız kaçın gene aynı şeylerle karşılaşacaksınız Hayır İnsanların birbirleriyle dirlik içinde yaşadıkları bir yer olmalı ...biraz iyilik, biraz incelik olmalı bir yerlerdi... <gülüyor> ...bu sizin eski düşünüz... ...düş değil... ...pekala biliyorum... ...dünya vahşi bir ormana benziyor... ...yılanlar ve aslanlar arasında yaşamayı öğrendim... ...ama artık... ...bir parçacık çimen... ...birazcık gün istiyorum... ...kaçmak, hep kaçmak... ...ama kaçmak istemiyorum ben... ...kalmak istiyorum... ...burada dirlik içinde yaşayabileceğimi sanmıştım... ...bir işim vardı... Nino umut içinde bekleyen küçük bir adam olduğundan Bu işi sürdürebiliyordum Georgeet o kadar yalnızdı ki Çiftlik evinde bütün o rahatlık ve sessizlik içinde Onunla birlikte kalmama izin verdi Sizse insanca davrandınız bana Kalmama izin verdiniz Peki kalmanıza için izin verdim sanıyorsunuz? Yanıtı çok basit Basit mi? Bilmediğim bir şey değil Siz bir aptalsınız Ötekiler gibisiniz Çevrem aptallarla dolu Amacım ...acaba sadece birkaç gece sizi kucaklamak mıydı? Çocuk... ...o kadar basit değil... ...çektiğiniz acılar sizi duygulu yapmış... ...ince ve şefkatli olmuşsunuz... İnsanlara davranışınızda dürüstsünüz... ...acıma nedir biliyorsunuz... ...siz bir kızdan... E, ne diyeyim, e, ...dans eden bir kızdan daha fazla bir şeysiniz... ...siz bir insansınız... ...dünya yürüyen ölülerle dolu... ...ama siz hayatın... ...heyecanın ta kendisisiniz... ...böyle sözler duymamıştım hiç... Benimle niçin böyle konuşuyorsunuz? Çünkü söylediğim her söze inanıyorum. Ama şimdi siz kabaca omuzlarınızı silkerek... ...cevabın basit olduğunu ve bunu daha önce de duyduğunuzu söylüyorsunuz. Söyledikleriniz doğru olabilir bilmiyorum. Çünkü artık neye inanacağımı bilemez oldum. Belki de oynuyorsunuz. Lütfen, lütfen kızmayın bana. Belki de gerçeği söylüyorsunuz. Ama belki... Birazcık da oynuyorsun Oyun mu? Oyun oynayan birine benziyor muyum? Yo, ha hayır hayır O halde beni sevebilir misiniz yine? Ona geçiş belgesi istemek için geliyorum O bana ne soruyor? Ben insanlara şantaj yapmam Kağıtlar önemli değil Söz konusu olan senle ben şimdi Ben sizin gibi değilim Duygularımı nasıl belirteceğimi bilemem Size basit bir soru sordum cevabı da basit olmalı Lütfen bana kızın Tarım böyle yalvarıp durmayın Ben aklı başında bir adamım bir hayvan değilim Peki ben neyim? İnsan değil miyim? Yıllarca bir av hayvanı gibi oradan oraya kaçmanın ne demek olduğunu bildiğinizi sanıyorsunuz Ama bunu kimse tahmin edemez Kimse cehennemde yaşamamıştır Beni istemek pek zor bir şey değil Genç ve güzelim Ama benim de birisini isteyebileceğimi düşünmüyor musunuz? Bazen delirecek gibi oluyorum Bütün yaşamım ...tren istasyonundaki bir bekleme odasına benziyor. Madrid'de... ...eski bir çalar saatle birlikte uyurdum. Ve her çalışında... ...yeniden o cehenneme uyanırdım. Şimdi ise... ...hala o saatin sürekli olarak... ...kafamın içinde çaldığını duyuyorum. Ve, ve kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Ay İnez. Melek inez. Kimsenin bana acımasını istemiyorum. Size acımıyorum ki ben... ...bakın. Belki... Sizi sevebilirdim Bilmiyorum Ama sizden her zaman biraz korkuyorum <gülüyor> Rip'i istiyorsunuz değil mi? Eğer soruyorsanız Cevabım evet Peki ama neden? Sizi anlıyorum Rip'ten hoşlanıyorsunuz Ama onu pek beğenmiyorsunuz Biraz kaçık olduğunu düşünüyorsunuz Olayların içine çok sert Çok hızlı giriyor Siz onun her ufak duygusunun Önce yukarıya beynine ...aklına çıkıp denetlenmesini istiyorsunuz. Oysa bütün varlığıyla yaşıyor. Ya. Sizi anlıyorum Ines. Onun fotoğraflarını görmek, mektuplarını okumak için... George'in dostluğunu kullandınız. Bir çırpıda o güzel evin hanımı olabilirdiniz. Polis tarafından kovalanan dansöz kız... ...Rip'in servetine ve lüksüne kavuşabilirdi rahatça. O zaman Nino'ya tekmeyi vurabilir... ...Dian'ın kıskançlığından kurtulur... ...bütün dünyaya boş verebilirdiniz. Her gece uzun kara saçlarınızı fırçalar ve karanlıkta jorjet olurdunuz. Boynuma ipi geçirmeye mi çalışıyorsunuz? Basit bir cinayet nedeni yalnızca. İntihar demek. Her ikisi de olabilir. Öyleyse niçin beni hemen tutuklamıyorsunuz? Ne gerek var? Pekala. Kazandınız. Kağıtlarımı verin. İstediğiniz her şeyi yaparım. Ne isterseniz. Evinize dönün iyiniz. Yarın olaylara başka bir gözle bakacaksınız. Ne isterseniz diyorum. Size ne oldu inez? Ne bu kadar çaresizsiniz. Bu gece ne oldu kuzum? Diyanda kavga ettim. Rip'in evinde Sonra? Sonra Nino geldi Kentten dışarı çıkmam için bana para vereceğini söyleyerek beni oteline getirdi Geceyi orada geçirmemi söyledi Odanın anahtarını da verdi Tabii ikinci bir anahtar vardı Evet Onu öldürebilirdim Ve artık bunu yapamayacağınızı düşünerek gene bana geldiniz Evet Beni bağışlayın Bana acımanızı istemiyorum Ama bağışlayabilmeniz için size pasaport vermeni istiyorsunuz eğer soruna bu açıdan bakıyorsanız evet Bu çok yüksek bir fiyat Kendimi bu kadar suçlu hissetmiyorum Hayır korkarım Port Afrika'da kalmak zorundasınız Kısa bir süre daha Hapse ha. atılmıyorum ama gene de tutukluyum demek. Evet Hector Buyurun efendim Bayanı benim arabamla Rift'in evine bırakıverin Oradan da kendi evinize gidebilirsiniz çıkarken kan gördüm. Saluk'un kanı o. Köpeğin mi? Evet. Vurdum onu iki kez. Köpeği vurdun. Evet. E, e, ni, niçin? Niçin? Sen şimdi söyle bana. Tüfekle nişan alıp ateş etmesini bilir misin? E, e, e, evet. Ben iyi bir nişancıyım. Niçin soruyorsun? Hiç. Rip, rip biraz kendine bakmalısın. Durmadan içki içiyorsun. Oradan oraya koşuyorsun. Oysa sen hastasın. Hastaneden yeni çıktın. Bak... Ayaklarının üzerinde duramıyorsun Bundan sana ne ne diye benimle ilgileniyorsun İlgileniyorum Çünkü çok bencil bir nedenim var Burada seninle birlikte kalmak istiyorum Kaçabileceğim hiçbir yer kalmadı Param da yok Burası gidebileceğim en son yer Senin de istediğin zaman çok şefkatli olabileceğini Hı. biliyorum Dilimizde böyleleri için kullanılan bir sözcük vardır ah, Salak Biliyorum ve aldırmıyorum Beni dinleyeceğini bilsem daha çok şeyler söylemek isterdim sana Mesela Derdim ki Kendine eziyet etmekten vazgeç. Bırak ölüler huzur içinde yatsın. Yeniden yaşamayı öğren. Yaşamdan biraz zevk almayı... ...bir amacın, izlenecek bir yolun olsun. İşte bunları derdim. Kısacası benimle birlikte yaşamayı öğren demek istiyorsun değil mi? Böyle bir şey demedim ben. ya, bunu demek istedim. Belki kısmen ama tümüyle değil. Ve Georgette'i unutayım. Evet en çok da bunu söylemek istiyorum. Onu içinde kutsal bir ana gibi yaşatıyorsun Ama bence onu olduğu gibi anımsamalısın İyi ve kötü yanlarıyla Senin ve benim gibi bir da o da Kötü yanlarından söz ederken ne demek istiyorsun? Bazen çok iyi olabilirdi Beni başım dertteyken gördü Ve gelip burada birlikte yaşamamız için davet etti Yalnızdı Ne fark eder? Aylarca bana bir kardeş gibi davrandı Sonra birkaç hafta önce birden değişti bu değişmesi senin mektubunla birlikte olmuştu. Bu mektupta doktorların seni 4 ay sonra hastaneden çıkaracaklarını ve doğru evine döneceğini yazıyordun. Emin misin? Bunu anlayamıyorum. Niçin böyle birdenbire değişsin? Evet eminim. Ne yapsam kızıyordum. Bir kere fena halde kapıştık. İkimiz de çok öfkelenmiştik. Sonra bana sen gelmeden önce eşyalarımı toplayıp bu evden gitmemi söyledi. Dört aydan önce gelmeyecek dedim. Ama o... Bu ayın sonundan önce bu evden çıkıp gitmeni istiyorum dedi Ve o gecede Nino'nun yerine gelmedi Nino'nun yerine gider miydi sık sık? E, haftada bir iki kez Son numaramı izler Sonra beni arabayla eve getirirdi Georgette istediği zaman çok iyi olabiliyordu Ona Paris'e anımsattığımı söylüyordu e, İnez bana gerçeği söyle Evet Gerçekten intihar mıydı? E, e, evet Öyle olduğuna inanıyorum <Gülüyor> Peki, şimdi burada kalacaksan, yani daha çok benim için mi kalacaksın? Daha çok senin için. Başka nedenler de var tabii ama daha çok senin için. Seni arzulamak güç değil ama sana tümüyle güvenmeyi öğrenmek güç olacak. Ya da seni gün boyu yürürken, konuşurken, bambaşka bir yerde bulunurken sevmek. Bir kadın gerçekten nasıl sevilirse öyle. <gülüyor> Gel seni bir güzel kurulayım Nasıl? Şimdi daha iyisin değil mi? Ah oh, o kadar iyiyim ki Bu mutluluk çok uzun sürmeyecek diye korkuyorum Neden sürmesin? Tanrılar mı kıskanacak? Evet aşağı bakıp Şurası çok iyi derler Çok sade çok mutlu Aa, Saçmalama <gülüyor> Saçmalamıyorum. Bu heyecandır nefes almaktır Sevmektir Aşk ise bir ağaç gibi yavaş yavaş büyür. Sana ihtiyacım var Benim de sana ihtiyacım var Ancak bana inanmaya başladığın zaman Beni tümüyle sevebileceksin <gülüyor> Sana inanıyorum Tümüyle inanmıyorsun Kalbin inanıyor ama kafan inanmıyor <gülüyor> Evet tümüyle inanmıyorum Ama tüme yakın inanıyorum Benimle yaşamak güç diyor Bazen Sessizleştiğin zamanlar özellikle Sanırım bu da kurşun yarası gibi zamanla iyileşecek İyileşmeli İyileştiği zaman belki evlenmekten söz edebiliriz şey... Rip, ciddi misin? Gerçek mi? Evet. <gülüyor> Aa, ağlayacak bir şey yok şimdi. <gülüyor> Anlamıyorum, Ağlamıyorum. Bazen berbat bir çocuk oluyorum hepsi bu. Bazen de çok güzel bir bebek oluyorsun. Rip. Rip demek gerçekten ciddi söyledin. Ben çocuk değilim İnez. Bir yuvam olsun, huzurum olsun istiyorum. <gülüyor> Eğer bir gün bir yuvam olacak olursa... ...ölürüm. Mutluluktan ölürüm Şimdi duygularım çok ayaklanmış Kanında ateş dolaşıyor Arif. Öğrenmen gereken çok şey var Bazen çok aptalca davranıyorum Öğrenirsin herkes gel Bu ne sürpriz Merhaba Emin Gel, gel otur şöyle Hele otizden demin bir telgraf aldım New York'taki acentamıza anımsadın mı Maun istiyor Verdiği fiyatın dolar karşılığını bulmaya çalışıyordum Ama bütün bunlar Senin ilgini çekmez herhalde Neden çekmesin firmaya geri döndüm Burada bana da bir yer var sanırım İnanamıyorum İnanamıyorum Eee Port Afrika'dan mümkün olduğu kadar çabuk ayrılmak istediğini sanıyordum. Savaş sırasında kendi kendinin patronu olmaya alıştın ha emil. Burayı tek başına yönettin. Benim artık dönüp EYR'e e oturmaya hazır oluşum seni incitti mi yoksa? E, saçmalama rip. Aslına bakarsan kafamda geleceğimiz için birkaç büyük düşünce var emil Geleceğimiz mi? Koşkusuz bizim geleceğimiz için. Bak sana şirkette yüzde elli pay vermiştim. Buna sıkı sıkıya bağlı kalacağım. Anlıyorsun değil mi? Şimdi bu ifadeyi sil bakalım yüzünden. Üzüntüyü bırak. Bu Rüri ve oğullarıyla işbirliğine gelince Savaştan çok uzakta yaşadığın için olup bitenlerin pek farkında olmadığını sanıyorum Ne yaptınsa gerçekten bilinsizce yaptığına inanıyorum Ama artık bir aptal gibi davranmaktan vazgeç Rip, <gülüyor> inanamıyorum Bir hafta önce sanmıştım ki Aa, Unut artık bir hafta önceyi, dinle İç bölgelere ufak bir safari düzenlemeyi düşünüyorum Endüstriyel elmas işi yapacağız B Bir safari ha? Eski günlerdeki gibi gidip geleceksin mi? Hmm, bu da bize para getirmişti o zaman değil mi Sen büro işleriyle uğraş Ben de mal getireyim Eski günlerdeki gibi İşte şimdi aklı başında konuşuyorsun ee, Ama biz safari Çabucak düzenleyebiliriz İç bölgeye uçarım Belki de Pedro Aranda'nın uçağını kiralarım Biraz da av yaparım ee, belki <gülüyor> Dian da bu hafta hava çıkmaktan söz ediyordu Belki bizimle birlikte gelirsin ee, Bilmem bakarız Diyen Inez pek hoşlanmıyor. Aa, ya, ya, ya. Hayır hayır hayır, ee, öyle bir şey yok. Ee, yalnızca ona e, şey anlatıyor bu İspanyol kız. Dorjet'i Kadınların nasıl olduğunu bilirsinirip. Bir türlü erkekler gibi uygarlaşamıyorlar. Göze göz, dişe diş. Ha. Hala buna inanıyorlar. Saçma. Ee, benim bankaya gitmem gerekiyor. Para çekeceğim. Hoşça kal. Tahmin edemiyoruz. musun Böyle birdenbire niçin değiştin lütfen söyle George'in o ünlü doğum günü armağanını görmüştün değil mi Hangi armağanı O ünlü armağanı pırlantaları Gerdanlığı mı Evet evet o gerdanlığı Evet son doğum günü partisinde takmıştı sonra çıkartıp bankaya götürdüm Yoksa Hayır Hayır Rip yok mu Bak bakalım kutusuna Şorşet partiden sonra gerdanlığı bankaya götürmüştü nasıl olur Ben de sana bunu soruyorum Hayır hayır hayır hayır Baksana bomboş Sen onunla birlikte yaşıyordun değil mi Rip lütfen bana sırt çevirme Sırt yeni. çevirmek mi Sözlerine nasıl inanabilirim Belki geçen hafta karanlıkta bana ateş eden de sendin Sana ateş eden mi Evet köpeği öldürdüğün gece Onu niye öldürdüğünü sormaya korkmuştum ...Jorget'in köpeği olduğu ve sürekli uluduğu için kızdın sanmıştım. Tanrım, ...Jorget'i senin vurmadığını nereden bileyim? Artık buna dayanamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Senin bu kuşkularının sonu yok. Artık bütün sorunlarımız bitti sanmıştım. Ne aptalmışım. İyi bir şeyler olacağına inanmakta çok acele ediyorum. Nereye gidiyoruz? Ne fark eder? O partide Ines. Başka kimler vardı? Bu kadar çok sorun varsa... ...niçin gidip dostum Musak'a sormuyorsun? gibi değişkensin. Yardıma ihtiyacın olunca hemen bana koşuyorsun. Ya her seferinde de seni kabul edeceğime inanıyorsun. Bağırıp durma Nino. Başım ağrıtıyorsun. Bana durmadan bir şeyler öneriyorsun. Yalan söylemediğini nereden bileyim? Kim yalan söylüyor? Geçen hafta bana pırlanta bir kolye vereceğinden söz etmiştin. Tabii. Vereceğim. Böyle bir kolyem var. Sana vereceğim. Gördün mü bak? Nasıl parlıyor? Gördün mü? Nino. Onu nereden buldun? Ver o kolyeyi bana Nino o benim Olduğunuz yerde kalın Bayrip O benim artık Bakın elimde bayan George Trinit'in tarafından imzalanmış bir makbuz var Onu bana sattı o benim artık Nino bırak o tabancayı Bana inanmadın ha İnez Nino'da Bayrip'te olmayan bir şey var Senin olacak bu kolye İstemen yeter Öyle mi Nino Ver bakayım Al tabanca <gülüyor> İriz Tuttun onu Gördün mü şimdi roller değişti Nino ver o gerdanlığı bana o benim hangi şantajla aldın onu bayan reyardından söyle bakalım evet. burada olacağını biliyordum koş benimle gel evinde Diana bir şeyler oluyor onlar bir şeyler hazırlıyorlar evlerinde garip şeyler oluyor adamlarım haber verdi koş Nino Nino ah. Ne oluyor? Nino park geçiriyor ilaçlarının nerede olduğunu biliyorum siz gidin ben iğnesini yapıp gelirim <Gülüyor> taraftan İnez dalları araladım İşte Emir ile Diyan'ın kampı orada gelin Vay vay vay Kimler gelmiş Bu ne partisi Rehip Elmas mı yoksa av partisi Av partisi Demek sonunda bize katılmaya karar verdin he? Oysa Emir gelmeyeceğini söylemişti Aa, Düşüncemi değiştirdim Demek İnez de gece kulübünün dumanlı havasını bırakıp Bu rutubetli açık havaya çıkmaya karar ver. Burası çok sağlıklı bir yer Çok çok sağlıklı Tüfeğin ne kadar hoşuna Liniz Tüfeği doğrultma İnez Korkmayın dolu değil ama benimki dolu Benimki de Aa, Bu ölümler artık durmalı bir yerde Bir gerdanlık için adam öldürmem ya da üç beş kuruş için Rip Georgette konusunda sen de suçlusun Ben mi? Evet Georgeet senin bu ani öfkelerinden bezmişti Sana ait bir şeyi başkasına vermek zorunda kalmıştı Öfkenden korkuyordu Korkuları dağlar gibi de büyümüştü Yalnız gerdanlık değildi tabi bu korkusunun nedeni Nino ona şantaj yapıyordu Gerdanlığı onu susturmak için vermişti Nino ona neden şantaj yapıyordu Sen geri döndüğünde Georgette kendisiyle Emil hakkındaki gerçeği öğrenmenden korkuyordu. Tanrım Emil Önce Traş Bolyo sonra Emil Sen bunu biliyor muydun Ines e, Bolyo'yu biliyordum Ama Emil'i bilmiyordum Yani ben emin değildim Ne, ne, ne diyebilirim bir sürü sorun çıkacaktı senin için, benim için, herkes için Diyan, üzgünüm Üzgün mü? Nino'nun yerinde buluşuyorlardı Ines sizin eve dedikoduları önlesin diye davet edilmişti Georgeet yalnız yaşamasının sakıncalı olduğunu biliyordu Bunun doğru olduğunu nereden bileyim Jack? Pedro'ya bazı röntgen filmleri vermiştim banyo ettirmesi için Bu filmler geldi Sonuç şu Georgette beş aylık hamileymiş Senin çocuğun olmuyor değil mi Diyan? Geçirdiğin o ameliyattan sonra Neyse Georgette kiliseye gelmemeye başladıktan sonra Nino ona şantaj yapmaya kalkıştı Onun ne kadar korktuğunu bilemezdi Ne kadar başarılı olduğunu da farkında değildi İstedikçe aldı Georgeet korkudan deliye dönmüştü Bana bile umutsuz delice notlar gönderiyordu Onu emin öldürdü. Hayır onu sen öldürdün Rip ha? Senden çok korkuyordu Eğer sana bu gerçeği anlatsaydı nasıl karşılardın ha Söylesene nasıl karşılardın İşte onu bu korku öldürdü Sonunda korkudan vurdu kendini. O herifi geberticem, geberticem. Hayır, hayır. Senin karın dişi bir köpekdir. Emir elimden aldığı yetmediği gibi onunla birlikte uzaklara kaçmaya kalktı Kayra'ya kaçacaklar. Emir beni terk ediyor. Emir seni terk mi ediyor? Evet, beni bırakacak. O yaşadıkça Emir hiçbir zaman benim olamayacak. Ama bırakmadı. Bırakamadı çünkü izin vermedim buna. Orada durmuş öyle ne bakıyorsun yüz sen aptalın birisin Rep, indir o silahı sen, sen onu sen öldürdün Bana güldü Hiç çocuğum olmayacağını biliyordu Emil ona her şeyi anlatmıştı Birlikte kaçacaklardı Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu Önce önce çok sakin konuştuk Sonra bana güldü Benimle alay etti Odadan dışarı çıkmıştı Rep'in koleksiyondan tabancayı aldım Ve bekledim Tarım benim yaşamımı yıkıyordu. Hem de gülerek yapıyordu bunu. Ondan nefret ediyordu Rip, rip. Rip <gülüyor> ilde silahını. Öldürmek hiçbir şey çözülemez. Rip. Emir, sen de ölüceksin. Rip. Hayır, hayır yapma Emir. <gülüyor> İnez, kaçıyorlar. Ben arkalarına gidiyorum Rip. Sen İnezle ilgilen. İnez beni duyuyor musun? Yarası önemli değil ama kanamayı durdurmak gerek yoksa kan kaybından ölebilir. Ah oh, Tanrım ne olur izin ver yaşasın. Bağışla bir beni. benim yüzünden. Beni korumak için önüme geçti. benim yüzünden. Bağışla bırak yaşasın. Ufacık bir yaşam tek bir yaşam. Ne olur bırak yaşasın Tanrım. İnez. Buradayım Uçaktayız. Az sonra ineceğiz sevgilim Her şey geçti İyi olacaksın İnes beni duyuyor musun? Ne, ne, yok yok konuşma Konuşma şimdi Diyan Diyanla emir Jak yakalattı onları ah, İyi iyi O gün deniz kıyısı çok güzeldi Yine yüzeceğiziniz Ines Savaş tümüyle bitti mi dersin? Ha? Bitti mi?